Yani merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'ne ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz bir haftalık zorunlu bir aradan ardından yeniden karşınızdayız. İki hafta olmuş oldu aslında. Benim bir parça rahatsızlanmam dolayısıyla. Yeni bir soruların peşinde ile yeniden karşınızdayız. Elbette çok kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte ee, hocam, hayırlı akşamlar. Hoş Hayır geldiniz. akşamlar. Ee, ben şöyle izah ettim durumu biraz. Ee, ben e, hocamıza bakarak kendimi hocam gibi genç zannettim. Biraz <gülüyor> bir o hastalığın <gülüyor> şeyi o oldu hocam. Ya, i̇yisin değil mi şu anda? Evet, elhamdülillah. Şu anda çok daha. Allah daim eylesin, iyi şifa versin inşallah. Eyvallah. Yaygın şimdi... bir şey bu ama yalnız şu soru. Bir salgından söz ediyorlar ve bildiğimiz gripler gibi bir griple değil. Bu arada daha ağır... Bayburtlara daha özel muamele Belki yapıyor. de. Ben <gülüyor> Cenab-ı Allah günahlarımıza kefaret İnsanlar. olsun diye verdi diye yorumladım hocam. Şimdi hocam bir hafta ara verince biz her hafta konuştuğumuz başlıklar, özellikle sizin içinde bulunduğunuz kültür ve ilim dünyasının başlıklarını konuşuyorduk. Onlar birikti. Evet. Hepsini konuşamayacağız ama en azından bir kısmına bazı önemlerine temas edip programı öyle başlayalım. Ama başlamadan önce tabii ben bugün, bugünün yine 12 rebiül Evvel 1444 olduğunu vurgulamak isterim. rebiül Evvel'in 12'si olması itibariyle de bir mevlit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirişinin seneyi devriyesi, ona dair de birkaç şey, konuşacağım. Benim sosyal medyadaki paylaşımımı Hocam bunu not aldım. Evet. Onun aldım. Bilhassa zaten bence orada. O işin özeti o bence. Yani onun üzerine fazla böyle ayrıntıya girmeye de gerek yok. Onun mefhumunu anlarsak, lafzını değil de mefhumunu anlarsak ve onu temessül edersek, oradaki misal kelimeleri üzerinde temessül edersek, özümsersek birisi kendiliğinden gelir. Başlıkları konuşalım. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumuna ilişkin sorayım demiştim ama öyleyse hemen sorayım. Tamam. Şimdi bu bu bahsete çok konuşmak gerekiyor. Bu yıl biliyorsun aynı zamanda Süleyman Çelebi yılı. Tabi tabi üzerine özellikle Bursa'da önemli faaliyetler yapılıyor. bitinler yazılıyor. Onu da hatırlatmak Süleyman lazım. Süleyman Çelebi tabi Mevlidin büyük şahidi. Tabi tabi Süleyman dede. Şimdi hocam siz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz tabii her çağ ve her insan o naat geleneği bilhassa bizdeki. Yani herkes o meseleye dair bir şey söylemeli. Kendi behresine düşen Şarkı kadarıyla. Kendi duygusunu ifade ediyor tabii. Dolayısıyla bizde konuşuluyor ama yeniden ve tekrar konuşabiliriz. Siz Mevlid Kandil'inde bir şey yazdınız. O yazdığınız yerden ben bir cümlenin altını aldım dedim programda hocama sorayım bunu. Hı hı. Hazreti Peygamber İslam temeddüdünün kutudur, evet. kutudur. İnsanlığın da ilkesi. Evet. Bir üstü de var ama ben hususen evet. burayı aldım. Biraz açmak istiyorum hocam doğrusu. İslam temeddüdünün kutudur ve insanlığın ilkesidir. Hazreti Peygamber evet. ne demek? Yani şimdi ee, Bunun yani. üzerine çok ayrıntılı durmak lazım da e, o yukarıdaki cümleyle alakalı aslında e, kut, kutsal kelimesiyle alakalı olarak taşıyor. kut, kutsal e, eğer sözlüğe bakarsan kelime anlamına, aslında ne dediğimi çok daha açık ve net olarak görürsün. Yani bunu şöyle özetleyeyim ben sana. İlke nedir? Mesela varlığın ilkesi şudur dediğimizde, varlık dediğimiz kavramın tüm niteliklerini kendine taşıyan demek. Olmazsa olmazı bir tarafıyla. Zaten olmaz ama diğer tüm bir şeye vardır demen ancak o ilkeye nispetle mümkündür. Mesela yani Cenab-ı Hak varlığın ilkesidir demek. Varlık kavramının mefhumunun tüm özelliklerini zatında temellük ediyor demektir. Hz. Peygamber insanlığın ilkesi demek insanlığı temsil ediyor. İnsan olmak ne demektir anlamında. Evet. O açıdan e, Hazreti Peygamber'in o tarafını vurgulamak. Çünkü biliyorsun bu e, günümüzde farklı şekilde eleştirilen ya da lafıyla. Şeyi tamamını okuyayım mı hocam bir. Tabii okum. Sizin yazdığınız şekliyle. Hı. Cami -ul ulum vel hikem Hazreti Peygamber bizim için hem bir misal, hem bir temsil, hem bir mesel, hem bir masaldır. Evet. Bu nedenle Hazreti Peygamber İslam temeddüdünün kutudur, insanlığında ilkesi. Evet. Yani camil, ölüm velikem, kast şu. Nübüvvet, bizim klasik kaynaklarda tüm insanlığın hafızasını temsil eder. İnsanın ürettiği ilimde, fende, sanatta, hikmette, felsefede her şey o e, çerçevede idrak edilir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in e, ilmi kitaplarda, matematik, astronomi ve benzeri kitaplar yazılırken, Hz. Peygamber'e salat selam getirirken, camil, ölüm ve yani hikmetin ve ilimlerin bir arada tutan, derleyen anlamında. E, bu sadece ben şahsiyet edeyim. Doğrudan nübüvvet, e, ilim ve hikmet e, mişkatıdır. Yani e, nedir mumudur ya da lambasıdır, feneridir. E, o açıdan. Hazreti Peygamber bir misaldir. Örnek alacağımız bir şahsiyettir. Bir temsildir. Bu örnekliği temsil eder. Aynı zamanda bir meseldir. Hz. Peygamber bir kültürel yönü, yönü, bir duygusal yönü vardır, bir e, hakikate taallük eden yanında bir mecaz ve kinaye tarafı da vardır. Dolayısıyla kültürün tarafına sirayet eder bu şekilde mesel ve masal. Aynı zamanda masalım, masallarımızda da yer, yer alır Hz. Peygamber. Yani Hz. Peygamber'in sadece soğuk bir gerçekliğin temsili olarak değil, aynı zamanda... E, hakikatin e, bir temsili aynı zamanda mecaz ve kinayenin istiharenin de temsili olarak görmekte fayda var. Eyvallah. Buradan edebiyata, sanata geçiyorsun. Dolayısıyla estetiğin de zemininde yer alır anlamında. Eyvallah. Evet. E, bu e, söylediğinizin son cümlesi, insanlığın da ilkesi meselesi. Hz. Peygamber e, takip edebildiğiniz mi bilmiyorum tabii şeyi. E, Hz. Peygamber et, etrafında söylenenler. Herkes kendi meşrebince, mezhebince gayet e, güzel o. Söylesinler tabii. Söylenecek haliyle. İnsanlığın da ilkesi vurgusu. Müslümanları ilgilendiren bir hususun çok daha ötesinde. Tüm insanlık için... İnsanlık kavramını dert edinen herkesin e, bakması gereken kişi. Edinmeyenler için bir dert, sıkıntımız yok. Dert etmeyenler için bir problem yok. Ama insanlık nedir? E, Hz. Peygamber'in hayatında görüyorsun. Hira'dan başlıyorsun. Mekke'de ve Medine'de o sahnede Hz. Peygamber'in temsil ettiği şey insan nasıl olunur? İnsan olmak ne demektir? Onu görüyorsun. O sahneyi görüyorsun. Aç götüyü oku. Aç tostayı oku. Yani bunu eleştirebilirsin. O ayrı bir konu ama bu tarafını da görmek gerekiyor. Ya da klasik şairlerde yazdıkları şeylere baktığın zaman. Bütün evreleriyle evet. bilhassa. Ee... Beni mesela benimkisi en çok Hira tarafında ben ilgileniyorum mesela Hazreti Peygamber'in Hira ee, tarafı benim için çok daha önemli hmm. o kendilik bilincinin nasıl inşa edildiği o mayalanması tabii tabii o çok önemli mesela kimisi oraya odaklanır kimisi Mekke tarafına kimisi Medine tarafına rahmetli Erba Hocam'ın bir Twitter'da videosuna denk geldim hocam en zannediyorum başbakanlığı döneminde yaptığı bir konuşma ee, yine bir Mevlit Haftası dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkel'in fetinden sonra bir yabancı tarihçinin e, aktarı e, ifadelerini aktarıyor. Mekkel'in fetinden sonra izledim diyor İslam Peygamberini. Ne yapacak diye e, o büyük zaferden sonra da yine o tek göz e, evine e, odasına döndü. Yine normal hayatına geri döndü. Onu vuran, çarpan yeri de orasıymış. Erbakan Hoca anlatıyordu. Duyurulur. <gülüyor> Güzel. Herkese bakan bir başka <gülüyor> evet, veçesi evet, var tabi. Evet, zaten ilkenin bir özelliği odur. Herkes kendi itibarı cihet, yani zaviyesinden istifa hmm. edecek bir şeyler bulabilir. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Ne kadar konuşsak tabi ne bizim gücümüz yeter, ne zaman yeter. Ama bu Hz. Peygamber İslam temeddüdünün Udur, insanlığın da ilkesi vurgunuzu tekrar hatırlatmış oldum. E, hocam şimdi programa geçmeden önce yine sizin gündeminizi meşgul eden birkaç olağanüstü iş vardı. Bir tanesi 30 Eylül geçtiğimiz Cuma günü Şadırvanlı Han. Daha önce bahsettiğimiz bir yerde burası Osman Gazi Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan İslam Düşüncesi'nin dünü bugünü başlıklı bir dizi programın ilki. Evet vardı. Ömer Türker e, hocamızın Şimdi de, esas oraya e, Bursa gidişi nedenimiz e, buradan evet, başlamak lazım. E, e, çünkü Bursa Belediyesi ile e, Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi'nin ortaklaşa yaptığı bir plan vardı. <gülüyor> Şunu bir e, evet. arkadaşlar. Uluslararası Çağdaş Türk din Dini İnaşlar Çalıştığı. E, o vesileyle gittik. E, bu çalıştayın çok iyi duyulduğu kanaatinde değilim. Orada da söyledim bunu ama İçerik olarak çok iyi hazırlanmış, çok e, alanında... E, ...önemli e, hocalarımız davet edilmiş. Çok güzel. E, sadece sunumlar değil, müzakereler de çok güzel oldu. Yani dinleyen... E, ...dinlemeye gelen Katıldım katılımcılara var. da e, müzakere de söz verildi. E, çok ciddi meselelere, e, açık yüreklilikle e, temas edildi. Ben orada... E, özellikle bir bilim felsefesinden bir teşbihle gerçeklikle o gerçeklik hakkında ürettiğimiz anlatılar arasındaki ilişkilerin dini düşünceye nasıl uygulanacağını ve buna nasıl dikkat etmemiz gerektiği konusundaydı. Bu tabi şeyde YouTube'da var bunlar. Hepsini. Sabit ile değişken arasında evet. krizin kökeni kritikin ekseni evet, başlıkları. Evet bence krizin kökeni budur. Yani bir anlatı ile o anlatının ait olduğu sahne arasındaki ilişkinin sürekli yenilenmesi gerektiği. Şey sabit ile değişkendeki sabit İslam'ın temel ilkeleri hayat görüşü, metafizik çanak değişken ise bizim gerçeklikle olan ilişkimiz her türlü fiziksel gerçeklik, ne bileyim ben e, toplumsal gerçeklik, siyasi, ekonomik, politik gerçeklik biz onlarla bu ilkeleri sürekli ilişki halinde tutmamız lazım belirli bir zaman ve zeminde kurduğumuz bir ilişkiyi dondurup. E, daha sonraki gerçekliğe taşı, taşı, taşı, taşı, taşıdığımızda sıkıntı çıkar. Yani şöyle bir köprü teşbihiyle, benzetmesiyle bir köprü kuruyorsunuz. Ama gerçeklik değiştiğinde siz köprüden karşıya geçtiğinizde çöle çıkıyorsunuz mesela. Hmm. Bunu anlatmaya çalıştım. Ve orada özellikle şuna işaret ettim. İslam'ı bekleyen, daha önce de vurguladım bir tehlike vardı. İslam'ın kültürle bir hayat yürüyüşü olmaktan çıkıp e, kültüre dönüşmesi. Tıpkı Avrupa'da İslam'ın başına geldiği gibi. Bu yüzyılda İslam'ın... Evet, bu uzun süredir var. Ama e, daha önemli bir tehlikenin zuhur ettiğini düşünüyorum. E, Türkiye Bundan daha önemli. Evet daha önemli ve daha, daha e, tehlikeli bir tehlikenin zuhur ettiğini düşünüyorum. E, o da e, İslam'ın sertleştirilerek marjinalleştirilmesi. Bunu da görmeye başladık. Şimdi e, İslam bu ülkenin e, akait olarak, dini olarak iman etsin etmesin, e, kültürel bazda da olsa bu ülkenin üst bir çatı kavramı. E, İslam kültürü, bin yıllık bir kültür bu topraklarda. E, bu bir şekilde e, insanları bir arada tutan ortak bir e, değer olarak düşünülüyordu. Ve bu İslam'ı kültüre dönüştürme süreci bir risk oluştursa da kolay olmadığı görüldü. Ama şimdi tam tersi bir yöntemle bizzat kendini dindar muhafızıkar kabul eden insanların eliyle İslam'ın sertleştirilerek o çatı kavram olmaktan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Marjinal bir yere evet. kayması. Tabii, tabii. Fakat şöyle, şimdi bu iki tehlike birbirine zıt gibi duruyor. Yok birbirini tamamlıyor. Şöyle hocam, şimdi İslam bir hayat görüşü olmaktan çıkıp kültür ve dönüşürse Messi bir tehlike diyorsun. Bunun önüne geçmek için ilkelere sıkıca bağlı olduğunu söyleyen birileri rol alıyor. Orada da bir Yok, sertlik o başlıyor. O ilkelere değil, o ilkelerin belirli dönemde Gerçeklikle kurulan temas nesilinde elde edilen resimlere bağlılık o. Heh. Lafsi bir bağlılık. Ee, bağlamı dikkate almaksızın, e, mekanı dikkate, sahneyi dikkate almaksızın, sahne şartlarını dikkate almaksızın... E, eski bir elbiseyi e, nedir? Taşıyıp e, giydirmeye benziyor. Ölçü almadan e, tek tip bir elbiseyi tüm insanlara giydirmeye çalışmak gibi bir şey bu. Harbuki her insanın boyu posu farklıdır. Kültürlerde zaman mekanlar hep buna göre değişir. Sürekli ölçü almak lazım. Alimlere göre budur yani. Ee, her, her... Biz biz elbiseyi küçültüp büyüteceğine insanları küçültüp büyütmeye çalışıyoruz. Bu da sert bir tepkiye neden olur. Bu doğru değil yani. Bu sadece dinle alakalı değil tüm ideolojiler, tüm hayat görüşleri için, tüm anlam değer dünyalar için geçerli. Peki bu bindirilmiş bir şey mi sizce? Bu ne? tehlike yoksa ne? bindirilmiş planlanmış bir şey mi Hı. bu yoksa tabi ee, tabi tabi tabi yani bir ablamış adınış... yok, yok yok olur böyle şey hiçbir şey tesadüfe tesadüfe edilmez evrende Hı. hiçbir şey ezber olmaz Spor olsun oluyor çünkü hani kavram tartışılır tabi ama selefilik diye son zamanlarda gündeme e, gelen ondan daha öte bir şey bu daha planlı daha yönlendirmeli bir yapı i̇şte ben onu konuştum Ömer hoca işte işte Yunus Apaydın hoca diğer hocalarımız Tahsin Görgün Hoca, evet. çeşitli fakültelerden gelen hocalarımız çok çeşitli konulara el attılar. Onların hepsi dediğim gibi YouTube'da var. Akabinde oradan işte biraz önce söylediğim Şadırvanlıhan'daki şeye geçti. Eyvallah. Oraya geleceğim tabii ama evet. siz bir programda kaldınız. Ben konunun içinden biraz daha gideriz diye ümit ettim. Bence fazla Sizin... vakit harcamayalım ona çünkü esas konumuzu değil biliyorsunuz. Doğru. Sadece ee... duyurduk onu. YouTube'dan dinlenebilir onlar. Gerçi zaten e, var. Tabii, Sabit tabii. ile değişken, Benim değişen de var. arasında. Tüm hocalarımızın e, şeyi tartışmaları, hatta sorular, müzakereler de var yani. Oradan ee, Uluslararası Çağdaş Türk Düşüncesi'nde dini çalış, e, inançlar çalıştığı evet, evet. Bursa'da. Başka bir şey sorayım buna ilişkin hı hı. hocam. Şimdi burada evet hakikaten çok e, amiyane tabirle söyleyeyim, deve dişi gibi e, çok büyük isimler var. Büyük bir etkinlik olmuş, çok başarılı bir iş. Bu etkinlik toplandı, konuştu. Bir şeye dokunduğunu, yani dar bir çevrede, o tehlikelerin dar bir çevrede kaldığına ilişkin yorumlara ne dersiniz? Şöyle, tabii ki akademik çalışmalar neticede dar bir çevrede yapılacak. Yani bu statüme yapılacak hal yok. Biraz daha iyi durulabilirdi. İlgili şahısların katılması sağlanabilirdi. Ee, orada bir zayıflık olduğunu zaten söyledim. Ama bu neticede YouTube'da var. Oradan da dinlenebilir. Bu tür şeyler e, sabahtan akşama e, çoğalacak şeyler değil. Yavaş, yavaş. Önemli olan bunların masaya yatırılıp üzerine konuşulması. Entelektüel insanların bu konuda e, fikri, fikir sahibi olan insanların bir araya gelip müzakerede bulunması. Birbirlerinin yanlışlarını ve doğrularını görmesi. E, buradan hareket ederek ilerki üretecekleri fikirlere ve düşüncelere zemin Hatta malzeme oluşturmaları bu az bir iş değil. Hı, eyvallah. Buna bu t te bahsettiğiniz tehlikeye düşmemek için e, insanları ayık e, olmaya davet edecek bir şey var mıdır ilke bir kısa e, ifade e, cümle Ak e, onu söyleyip Tabii tab aklımızı kimseye et teslim etmemek önemli ilke. Ve şey de bir zannediyorum değil mi hocam? Hani bin küsür yıllık bir. ...devasa, iyisiyle kötüsüyle bir gelenek var. Ee, tabii tecrübe var. O tecrübe... Gelenek demeyelim ona. Gelenek çok şey bir, yüklü bir kelime. Bir tecrübe var. Bir deneyim var. Bir hafıza var. o Onu ihmal olduğunu... etmeden... Onu ihmal etmeden... Ama gerçeklikle de teması koparmadan... E, ...dilimizi güncelleştirerek... E, ...ve bilen insanlarla sürekli temas halinde... ...bunlarak... E, ...fitne ve fesada sebep olmayacak ifadelerle ve cümlelerle yol almakta fayda var. Eyvallah. Evet. Bir diğeri de hocam, Şadırvanlı Han. Benim girişte önce söylediğim Osman Gazi Belediyesi'nin evet. işiydi. İslam düşüncesinin dünü bugünü başlıklı bir program. Ama evet. tek program oldu herhalde o gün. Şöyle, şimdi geçen sene Batı düşüncesi üzerine yapılmış bir programda burada da konuşmuştuk. Kasım evet. Tuşkarp Hoca'nın yöneticiliğinde ve Batı felsefesinin çeşitli konularını her hafta e, uzman bir isimle... E, ...konuşup tartışmak, müzakere etmek. Bunlar YouTube'da var zaten. Bu sene Kasım Küçük Hoca... E, ...Kasım Küçük Harp Hoca... ...Bunu Batı düşün İslam düşüncesinin dününü, bugünü, yarını gibi bir başlık üzerinden yaptı ve yine her hafta... E, ...sahasında uzman olan hocalarımızı çağırarak... E, ...hem geçmişe ilişkin, hem bugüne ilişkin, hem de geleceğe ilişkin... ...projeksiyonlarla İslam düşüncesini... Ele alacak. Bunun açılış dersini, açılış ee, dersini Ömer Türk hoca yaptı. Biz de o vesileyle beraber gittik. Tahsin hoca ben işte Yunus hoca ee, Kasım hoca çok değerli arkadaşlarla dinledik. E, gayet güzel müzakereler oldu. E, sizi notalarken gördük hocam orada. Ee, Dikkatini çekmişsiniz. İlim ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, bitmez ama yani her zaman e, yeni bir cümle o, o sırada dinlerken yeni bir cümle öğrenirsiniz, yeni bir ee, Malumat, yeni bir yorum. Ayrıca o söyleyenler size yeni bir çağrışım yapabilir. O çağrışımı unutmamak için anlatılmanız lazım. Eyvallah. Şimdi sahneyi tabii görmemiş olan izleyicilerimiz için ben bir tasvir etmeye çalışayım. Bir internette zannediyorum gördüğüm bir yorum da dikkatimi çekti. Ondan da bahsedeyim. Geçelim hocam. Ömer Türker Hoca sahnede bir meselesini anlatıyor. Evet. İhsan Fazlaoğlu var. Tahsin Görgün var. Yunus Apaydın Hoca var. Kasım Küçükalp Hoca var. Evet. Ve daha bir sürü... Ahmet Da Hoca var. Ahmet Dağ Hoca var. var. Evet. İhsan Hoca'nın elinde bir not defteri ve kalem var ve not tutuyordu. <gülüyor> bir arkadaşımız da, ismini hatırlamıyorum tabii, ilimle kurulacak ciddi yetim, ciddi ilişkinin ne olduğuna dair bir sahne şeklinde bir yorum yapmıştı. Ben, ben Zaten bilginiz düşün... meseleler olmasına rağmen ciddiyetle yaklaşmak bir meseleye onu göstermesi açısından. Şimdi uygulamak an, istedim. ilimde küçük iş yoktur. En ufak mesele önemli bir meseledir. Önemli olan meseleyi mefhumuyla, derinliğiyle e, idrak edebilme becerisini göstermektir. Bazen e, konuyla alakalı olmayan, uzman olmayan, e, belki konuyla ilgili bir behresul olan bir insanın sorusu bile, sizde öyle çağrışımlara neden olabilir ki, o soruyu not almanız o soru üzerine düşünmeniz, sizin tüm malzemenizi, birikiminizi gözden geçirmenize, yeniden organize etmenize neden olabilir. Onun için, e, ilimde tahfif etmek, hafife almak doğru değildir. Hiçbir zaman. Bir makaleyi de, bir kitabı da... <gülüyor> kaldık orada Ömer Hoca, konunun... Türkiye'de belki de yaşayan en önemli uzmanı. Onu dinliyorsunuz. Onun <gülüyor> uzun yıllar verdiği emeklerin bir yorumunu dinliyorsunuz. Bir kere o emeğe saygı duymanız lazım. Evet. E, bir de orada tabii çok değerli genç arkadaşlar var. gece o saatinde orada gelip e, çok... Zor bir konuyu dinliyorlar, katılıyorlar, soru soruyorlar ve yani onlara da saygı göstermeniz lazım. Eyvallah, evet. ben onun altını çizmiş oldum. Evet. Ee... Bir de tabii bu şey bizim Zeyrek akademinin evet. şeyi var. Ee, o da e e bir şey. okuduğumuz herhalde bugün değil mi hocam? İdnetül. Yok şöyle, ee, <gülüyor> nazariyat okumalarında iki bölümlüdür biliyorsun. Bir klasik klasikte Doğa Felsefesi. Evet, evet okuyacağız Ebheri'nin medeside okutulan. Hidratülük maddeslerindeki tabiat kısmını <gülüyor> okuyup analiz edeceğiz. Hem terimleri öğrenmek, oraya bu işlerle ulaşan insanlara, hem o terimlerin tarihsel bağlamlarında nasıl üretildiğini şer ve aşilerle birlikte bakıyoruz. Bu, çok özür dilerim hocam, buna ilişkin bir soru. E, Medliselerde okutulmuş bir e, metnin, e, özellikle doğa felsefesine ilişkin bir bölümünü okuyorsunuz. Evet. İşte bilmem kaç yüzyıl önce evet, evet. okutulmuş bir kitabı 2022'de Ama... milari tekrar okumanın Tabii. Anlamı... Aristoteles'in metafiziğini de okuyoruz canım. Aristoteles'in kitabını da okuyoruz. Platon'un diyaloglarını okuyoruz. Düşünce tarihiyle birlikte yürür. Eyvallah. Siz bu, onları niye okuyoruz? Bu işe çalışan arkadaşlar. O metinleri okuyan arkadaşlar. Dolayısıyla onlara e, bu işte emek vermiş bir insanın birikimine aktarmış oluyorsunuz. E, kavramları nasıl e, analiz edeceksiniz? Birbirleriye nasıl irtibat kuracaksınız? Metin nasıl okunur? E, oradaki herhangi bir yargının tarihsel arka planı nasıl e, tespit edilir? Bu bir eğitim faaliyeti. Yoksa doğa felsefesi budur demiyorsunuz. Biz Kant'ı da okuyoruz. Descartes'in yöntemi üzerine konuşmasını da okuyoruz. Mesela diyelim ki Descartes'in Optik'ini de okuyoruz yani. Prinsip'i de okuyoruz. Bunlar bugün için hiçbir geçerli değil. Ama hemen akabinde çağdaş nazariyat okumalarında da bilim felsefesi, çağdaş bilim felsefesi metinleri okuyoruz. Bugün bilim felsefesi ne tür konularla ilgileniyor? İşte diyelim ki nedir? Realizm, antirealizm tartışmalarını el atıyoruz. Bilimsel teorilerin semantiği nedir? Hangi yapılardan oluşuyor? Çeşitli bilim teorileri, bilim için çeşitli teorileri müzakere ediyoruz. Dolayısıyla onlar birlikte gidiyor. Tabii bunun artık şöyle bir şey var hocam. Biz Zeyrek'ten burada bahsediyoruz. Artık öğrenci alınmıyor. Kayıt alınmıyor. Diye. Yok bunlar alınmıyor. Bunlar kayıtlı zaten. Yüksek İstans doktora talebeleri. Dolayısıyla... Bir de öğretim arkadaşlar. Sadece görüp iç geçirebilir evet. dostlarımız. Artık, evet, tabii tabii. Ama öğleden sonraki derste e, Semaniye ve Süleyman, nazar Hikmet ona katılabiliyor arkadaşlar. Herkes açık. Cumartesi günü öğleden sonra evet. Fatih Zeyrek evet. e, Orada da Semaniye ve Süleymaniye'yi bir bina olarak ortaya çıkartan bilgi birikiminin tarihsel köklerine geri gidiyoruz. Hmm. Yani oradaki matematik, oradaki e, felsefi, kelami, e, dil... Ne bileyim estetik, e, mimari tüm yapıları e, dikkate alıyoruz. İşte mesela becerebilirsek e, 1700'lerin başında vefat eden Kadı Muhammed Edirnevi'nin Fıkır Medine adlı kitabını da orada biraz e, mütalaa edeceğiz, inceleyeceğiz. Bir şiir nasıl kurulur? Eyvallah. E, hocam ağzınıza sağlık ayağınıza sağlık diyeyim. Eyvallah. Bitmez tabii diğerlerini de artık önümüzdeki programda... <gülüyor> Çünkü program baştan sona bundan ibaret olacak. Konumuza geçelim Eyvallah evet, geçeriz Mantık ile matematik arasında demiştik bir önceki hafta. Ama biz klasik bilme yöntemleri... Şimdi klasik bilme yöntemlerini ee, tartışırken onların antik dönemden gelen uzantılar üzerine konuşmuştuk hatırlarsan. İddiak evet. parçalanmıştan bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi aslında burada bizim tabii hızlı bir şekilde burayı da bitirip... Çünkü bu seneki konumuz büyük oranda biliyorsun... 17. yüzyıl batıda ortaya çıkan yeni bilme. Nova Scientia çerçevesinde yeni bilme yöntemleri. Onların üzerine konuşacağız. Hı hı. Ama oraya giderken İslam dünyasındaki dönüşüme de bakmak gerekiyor. İslam dünyası kendinden önceki mirası aldı. Neydi o miras? Bir matematikçiler vardı demiştik hatırlarsam. Bir de mantıkçılar vardı. Matematikçiler ve mantıkçıların ortak özelliği değişmeyen, sabit bir özü ya da bir morfeyi bir formu araştırmakta. Ee, şimdi İslam dünyasına geldiğimizde... bu e, çeşitlendi. Yani İslam dünyasında... E, bilme yöntemleri, o idrak parçalanmışlığının bir uzantısı olarak Çok çeşitli. Evet. Yani bir tarafta... E, Kelamcılar var. Ana, ana şeyde akımları söylüyorum. Çok var da. Kelamcıların kendine göre bir bilme yöntemi var. Klasik gelenekten gelen... bu meşya, İbn i bir bilme yöntemi var. E, matematikçilerin... Yani form anlamında matematiklerin bir yöntemi var. Şimdi İslam dünyasında çeşitli dönüşümler gerçekleştiriyor. Bunlardan en önemlisi şeyde hisabi yöntem dediğim benim. Şimdi Matematik tabi o da ama bugünkü matematik değil tabi. Klasik matematik ne dedik? Öz araştırması. Form araştırması yani. Şimdi Harizmi'nin İslam, özelde İslam tarihinde genelde dünya tarihinde yaptığı meseleyi iyi anlamamız lazım. O olmazsa daha sonrası olmaz. Ee, bu çok şöyle Nasıl anlatayım bunu? Şöyle anlatayım. E, algoritma dolayısıyla mı? Tabii tabii. Algoritma getirdiği algoritmik düşünce... Algoritma her yerde var. Mezopotamya'da algoritma var. Algoritma düzenli düşünmek, düzenli iş yapmak demek aslında esas ihtimalle. Yani değişkenlerin, işlemlerin, süreçlerin, sonuçların açık ve seçik olduğu... ...denetlenebilir olduğu, tekrar edilebilir olduğu... E, ...paylaşılabilir bilgi e, üretme imkanı veren şey algoritma diyorsun aslında. Matematik, aritmi toplama işlemini düşünürsen... O algoritmanın tipik bir örneğidir mesela. Hmm. Bu zaten Basta ve Kufe'de... Usulü fıkıhçılar tarafından kurulmuştu. Ama e, şunu şunu açık söyleyelim, Bağdat'a gitmeden önce Müslümanların zihni... bunu Hazırdı. Bunun üzerine belki durduk mu, durmadık mı hatırlamıyorum ama... Hazırdı. E, dolayısıyla oraya gittikleri zaman... E, o büyük kültür... Hint Hind kültüründen, Saf e, Sasani kültüründen... Efendim, e, eski Helenistik kültürden... Helenistik'te Tanak içerisinde ya da Akdeniz dünyasının diğer kültürlerden yaptıkları tercümeler onları ezmedi. Hazırdılar yani. Hmm. Onu demek istiyorum. Ve burada... E, öncelikle matematikte bir devrim yaptılar. Matematiksel düşüncede bir devrim yaptılar. Burası önemli. Harizmi burada mı merkez noktası Tabii. artık? Tabii yani Sadece İslam dünyası insanlığın... E, <gülüyor> merkezinde bir yer. Belirli açılardan. Onun üzerine durmak lazım. Şimdi Nedir mesela? Çok basit anlatayım. Şimdi Mezopotamya'dan gelen matematikte hafif tertip soyutlamalar ve genelemeler olsa da daha çok maddeye bağımlı bir matematik var. Ne demek maddeye bağımlı? Ölçüyorsun. İş görüyor. İş görüyorsun evet. Yani ister aritmetik olsun, ister cebir olsun, ister geometri olsun. Büyük oranda maddi bir zemini var. Bu şu demek değil. Hiç soyutlama yapmıyorlar. Bir kere denklem kavramı kendisi bir soyutlama. Ama büyük oranda diyorum. Yunanlara geldiğimizde ise Yunan ve de daha çok e, form anlamında e, bir matematik var. E, şeye geldiğimiz zaman, e, nedir? Harizmi geldiğimiz zaman Harizmi, matematik yapıları e, sadece maddi olan, sadece form olan, aynı zamanda zihni olana da kuşatacak şekilde. Yani sayı sadece sayılabilir nesne değil, Sayının bizatihi kendisi bir entiteye, bir değere dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ona şu imkanı veriyor. Tüm o Akdeniz Hamzasındaki gelenekleri alıp bugünkü kullandığımız sayı sistemini kurmaya imkan veriyor. Bunların hepsi var. Mesela sıfır var. Konum fikri var. Ondalık fikri var. Ama bunları alıp yani şey yapıyor, helva yapıyor. Nasretin Hoca'nın fıkrasındaki gibi. Ve bunu yaparken sayıyı sadece maddi sadece bir form olarak değil aynı zamanda zihin uzayında aralarında ilişki kurularak işlem yapılan bir yapıya dönüşüyor. Bu sıfıra da bir sadece sembolik sadece rakam değil aynı zamanda da bir mefhum olarak da sayı olma imkanı veriyor. Ki burada işte sayıların 0. kuvvetlerine kuvvetlerini falan falan girecek. Bu, bunu bu imkan bu imkan aynı zamanda bildiğimiz ee, 1-2-3-4 gibi rakamlarla ya da sayılarla yapılacak işlemlerinde bir de bilinmeyen... E, ...niceliğin zihni olduğu için bak. Çünkü bilinmeyen X dediğin zaman Cebir'de dışarıda X yok. Evet. X bir form da değil. Klasik Yunan'dan gelen. Ama zihni bir nicelik. Hmm. X, X kare, X küp gibi. Musun? Cebri kurmasının... Nitekim cebri, Cebir kitabına başlarken, Kitab-ı Muhtasafi i̇bn başlarken... Önce aritmetikte yaptığın özetini verir. Hmm. Ben aritmetikte bunu yaptım. Yaptığını farkında. Hah, bunu yaptım, şimdi bunu bilinmeyene uygulayacağım diyor. Bu çok önemli yani. Niye, niçin yaptığının farkında? Dolayısıyla bilinmeyen niceliği de... bilinen nicelik yanında bilinmeyen niceliği de... bir aritmetiğe dönüştürüyor. Ama bu zihni bir şey. Dolayısıyla bilinmeyen nicelik zihni bir entity olarak... ortaya konulmuş oluyor ve onun... Onunla ilgili, aritmetiksel işlemler, işte ister dört işlem olsun, ister üs, ister kök, e, küp kök neyse e, ve ikisini birlikte kurduğu zaman da, ha bu niye getiriyor bizi? Matematiği işlemsel, ilişkisel bir bile döküyor. Hı. Sembolik, ilişkisel bir dil. Bak, çok ilginç bir Yeni şey. Yeni bir bilim formuna dönüştü evet, bu matematik. Evet, evet. Değil Tabii mi? bu yani benim Aynen. benim söylediğim şey diyeceğim, zaten bu bilmem şey. Bak sana ilginç bir şey söyleyeyim. Sayı tanımı mesela hiç öyle felsefi, mefelsefi münasırlarına girmiyor. Sayı işlem işlem esnasında kullandığımız e, yapıdır. Sayılabilir olan e, matematiksel işlemlere konu olabilen şeydir. Bu bazen aritmetiksel bir nicelik olabilir, bazen cebirsel bir nicelik olabilir, bazen e, o da şey ölçü, ölçülebilir bir nicelik olabilir. Çünkü mesela siz oktit geometrisini incelediğiniz zaman oktit geometrisinde sayı yok. AB doğru parçası, CD doğru parçasını şey yaparsınız. Ama e, Harizmi bunun da artık bir bilime dönüştü. Uygulamalı geometri dediğimiz bizim. Yani e, geometrik niceliklerin sayısal karşılıklarını vererek e, işlem görüyor. Dolayısıyla burayı iyi anlamak lazım. Nicelik zihniyetinde, niceliğin ne olduğu konusunda bir e, sıçrama var. Artı buradan hareket ederek geliştirdiği yöntemler, ister aritmetik olsun, ister cebir olsun, ister misaha yani uygulamanın geometri olsun, bu son derece önemli. Bu İslam dünyasında birin açımlarının neden olacak? Geçen hatırlarsan, geçen dönem yaptığımız son programda Tartag Tartaglia... E, Bolonia cebir okulundan bahsetmiştik. Evet. Orada bu yeni bir e, sıçramaya konu evet. kılınacak ve oradan analitik geometri, kalkülüs elbette kadar giden süreç başlayacak. Hı -hı. Bu açıdan hareminin e, rolü Harizmi'nin rolü, hareketin fiziğini yapmaya imkan veren matematik dilini üretiyor. E, hareketi çektiğin anda, e, geriye kalanın matematiğini, matematiksel ifadesini şeyle yapabilirsin. E, Platon'un ile yapabilirsin. Oktidin elementleri yapabilirsin. Hatırla ne demiştik? Nedir e, morfe? Yani geometrik şekil. İde'nin zaman mekandaki temsiline diyoruz. İde'nin zaman mekandaki temsilinde geometrik ...olduğunu kabul ediyorsun. Ama orada hareket yok. Hareketin e, merkezde olduğu bir e, doğa bilimi, bir fizik biliminin... E, ...dili ancak Harizmi'nin başlattığı süreçte ama... ...İtalya Bolonyacı bir okulundan, Descartes'den süreç. Zaten Bugüne o Akdeniz dünyasının ortak şey. Hmm. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Milad 850 vefat. Yaklaşık yani, <gülüyor> oralar. 830 civarı çünkü tam bilmiyoruz e, kitabı muhtesafirci ve mukabeleyi yani Cebir kitabını memuruna bu tarihte sunuyor. Şimdi Halife memuru. Demek ki 830 sonrası vefat ediyor. Hmm. 840 olabilir, 850 de olabilir onu çok net bilmiyoruz. E, Cebirle hisap ilimini ayırmış oluyor e, ve e, matematiği Cebir'i bir yeni bilim formu e, olarak. Ondan önce Cebir yok zaten. E... Mezopotamya'daki Cebir unutulmuş. Orada bir cebir mezopotamya ciddi bir cebir var. O tecrübe aktarılmamış. Yunanlıların kendi tercihleri geometrik, onun nedenleri var, felsefi hmm. nedenleri var. Kendi e, tırnak içerisinde ideolojik nedenleri var. Yani hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Matematik bile sizin anlam değer dünyanızın bir uzantısıdır. Yani o uzayda boşlukta ceryan etmiyor, onu demek istiyorum. Hmm. E, Cebiri bir yöntem olarak vazdediyor. Ya aritmetik de bir bilim olarak yok o dönemde. Manufacturing yani el işleri. Biz Yunanlara nasıl toplama çıkartma yaptığını bilmiyoruz. Onu romanlardan görüyoruz. Onu sizin pratik olarak yapmanız başka bir şey. Onu yapıyor zaten. Ama bunu bir bilime dönüştürüyorsunuz. Tamam. Ve bununla ilgili bir kitap yazıyorsunuz. Kitap yazmak önemli. Onun nedir kitap yazmak? Terimlerini vaz ediyorsunuz. Bu bir bilim de şu terimlerle yapılır. Şu yöntemlerle yapılır. Temel önelmeleri ilkeleri bunlardır diyorsunuz. Yani... Ee, e, e, Kitab-ül hisâfil hindi, yani Hint hesabı bugün e, ki kullandığım onu da bilim olarak ariz mi kuruyor? Ondan önce bir bilim değil o, bir teknik olabilir, uygulamalı bir e, fen, zanaat olabilir, zanaatle... Yani siz diyelim ki cam e, yapıyorsunuz, cam bardak yapıyorsunuz, bu konuda bir ustalığınız var. Usta-çırak ilişkisi şeyine geliyor. Ama bunun hakkında bir kitap yazdınız da bu bir ilim dalına dönüşüyor artık bunu yapan Hariz e, mi? Ee, o açıdan önemli. Hem <gülüyor> hesap bilimi için ama hesap artık bir zihniyetin adı. Hesap sadece bugünkü aritmetik demek değil. Hesap hem aritmeti hem cebri hem de uygulamalı geometri aynı anda aynı anda içeren ilişkisel matematik demek. Bu Hı ilişki mi? ilişkiye konu olan nesneler sadece dışarıdaki nesneler değil, aynı zamanda ki zihindeki nesneler. Zihnin uzayının ne kadar geniş olduğunu düşün. Bilmiyorum, bu son cümle açıklayıcı oldu mu? Ee, ek açıklamaya... elmal Elmaları toplayıp çıkartabilirsin, bölebilirsin. Ya da ne bileyim ben herhangi bir pazardaki bir sütü şunu bunu... Bu başka bir şey, bu önemli. İnsan Zaten var. Var. Bir de bunların form cihetinden bunları inceleyebiliriz. Geometrik form özellikle. Ya da aritmetik sayıları noktalardan kurulu pitagoryen bir analiz yapabilirsin ama... Bir de zihninde bunları elmanın yerine x'i koyarsın. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇ki elma, iki x derse filan. Bunları zihin uzayında, zihin uzayında var olan, kaim olan nesnelere dönüştürüp... ...adalarında matematiksel, aritmetiksel, cebirsel ya da geometrik işlem yapma becerisi... ilişkisel matematik dediğim bu benim. Ee, Onun toplam, total adı, toplam adı hesap. Bu hesabı kuruyor. Tamamdır. Ve ondan sonra yazılan kitaplara aran vereceksin. Ara verecek. Ha, tamam. Çünkü Dik. şey yapıyorsun ikide bir de dedim ha. Ee, evet. Yani araya gitmeden önce tam bu Harizmi'nin kurmuş olduğu yeni bilme evet. yönteminin altını çizelim. dönüştü oradan devam edelim diyecektim ama zaten çizdiniz. Evet, evet, evet. O zaman kısa bir aradan Yani burada sonra... nicelik nesnenin neresinde diyorum da, nicelik nesnenin içinde değil artık. Morfesi değil onun. Nesneler arasındaki ilişkilerde. Harizmden sonra böyle oluyor artık. O bir yol açılıyor. Hep tamamen herkes bulunduğu teoriyi terk etmiyor canım. Onlar devam edecek. O, onun üzerine de konuşalım. Yani bir teori hemen terk edilmez. Evet. 200 300'ü sürer o. Söylemiştiniz Zahit. Evet. Evet. Ee, aradan sonra devam edeceğiz. Merhabalar soruların peşindeye devam ediyoruz. İlk bölümde Harizmi'de. Biraz ağır ee, ciltlik herhalde. Tabii sizin, sizin için yüzün düştü. Siz biraz diyorsunuz hocam. Ee, biz ben Deniz ve izleyen dostlarımız o birazı biraz daha artırıyoruz haliyle. Ama son kullandığım cümle meseleyi çözüyor yani ee, değil mi? Evet. Bilme yöntemleri e, bağlamında harizminin ne yaptığını e, Yani şöyle bak. Aslında. Mantık ile matematik arasında bir başlık koydum ya. Tam evet. da buraya oturuyor. Mantık bir bilme yöntemi. Bir, bir bilim teorisi ve Aristoteles i̇bn Sinacı çizginin kendine göre bir yöntem o. Evet. Ee, bir de matematikçilerin, matematacılar diyoruz ona. Bugünkü matematikte bir yöntemi var. özellikle geometriyle İkisinin arasında, arasında var ya, dedik ya, evet. arasında hesap yöntemi diye bir yöntem çıkıyor. İşte Harizmi'nin şeyi bu. Üçüncü bir yöntem bu. Ve bu üçüncü yöntem artık, artık e, doğrudan ister zihnimizde olsun, ister dış dünyada olsun. Nesneler arası ilişkileri ölçmeye ve saymaya başlıyor. Peki bu ne demek? Şu demek, şu bardağın kendinde e, bir özü var mı? Bir içi var mı? Bu nedir? Bunu söz konusu kılmıyor kendine. Anlatılmıyor muyum? Evet. Şimdi bardak, bunu mesela diyelim ki bunu i̇bn Sina'cılar tartışıyor. matematikçiler tartışıyor. Tartışılabilir. Nitekim bak 13. yüzyıldan sonra, bu erken bir cümle olacak ama... Matematik hesap anlayışına dayalı matematik bilimler felsefeden kopuyorlar. bağımsızlaşıyorlar. Bu tavırlarından dolayı. Kastettiğim, harizminin kastettiğim şeyi bu yani mantık bir bilme yöntemi, matematik bir bilme yöntemi ama ortada bir hesap diye bir şey daha ortaya çıkıyor ve bu bu e, İslam dünyasında bir soruna da temas ediyor. O da şudur bak. Şimdi yine burada söylemiştik. Şimdi evren hani şeyin Einstein'ın bir cümlesi var. Hani biraz dağıtayım konuyu. Evreni bilmemiz ilginç bir şey. Ama ondan daha ilginç olanı diyor, evrenin bilinebilir olması. Yani biz evreni biliyoruz. Fizik yapıyoruz, kuantum fiziğidi yok, as, şuydu buydu. İlginç bir şey bu. Yani bizim evren hakkında bilgi üretmemiz ilginç bir şey ama evrenin buna müsaade etmesi ya da evrenin buna müsait olması daha ilginç bir şey. Anlatabiliyor mi? Evet. Şimdi burada sorun şu. Peki evreni biz nereye kadar bilebiliriz? İlkece. Şimdi klasik geleneklerde e, kabul şu. Evren Belli bir yere kadar bilinebilir. Ne kadar aşağı inersenin, duracağım bir, bir yer var. Evet, yani varlık bakımından evren bize kendini bütünüyle vermiyor. Evrenin bir peçesi var. Sen istediğin kadar git, neticede o peçeleri istediğin kadar kaldır. Bir yerde bir peçe var, onu kaldıramayacaksın. Bakın bu klasik geleneklerden gelen bir şey. Ee, İslam dünyasında da bu bir şekilde tırnak içerisinde e, etkisi var. Ama İbn Sina bir şey vaz ediyor. Diyor ki mekan ve zamanda temsil olan şey bilinebilir. Dolayısıyla ilişkisel matematik, ilişkisel matematik ve diğer farklı yaklaşımlar şunu söylüyor. Biz evrenin bilinebilirliğini sadece idrakimizin sınırları çerçevesi içerisinde sınırlayabiliriz. Yoksa evrenin bizatihi kendisi öz bakımından bilinebilirdir. Ee, orada bilemez bir yapı yok. Çünkü çünkü evren dediğin şey zaman mekanda temsildir. Ee, bir sahnedir o. O sahnede e, gayba tahallük etmediği gayb değil ki. Gayb yok. yani Evrenin içerisinde gayb yok. Gayb ayrı bir. Bu İslam inançları da çok şey. Eyvallah. Buna ilişkin düz bir soru hocam. Bunun e, öyle olmasıyla diğer türlü olması arasında e, üçüncü kişi olarak Oo Benim ya. açımdan ne fark var? Çok fark. Yani evren bilinebilir olsa ya da gerçekten hayır bilinemiyor olsa şeyi hani bu tartışma niye yapılıyor ve ne bilim, bilim, doğurdu onu bilim, anlamak bilimleri için. Bilimleri geliştiremezsin işte. Müsait olduğu yerde Tabii. üzerine düşmeye Tabii. düşünmeye de bir şey var. Mistizme gidersin. Okültüzüm oradan çıkıyor tamam. işte. Evrende bilinemez şeyler var. O zaman diyecekler ki bu bilinemezlik bizim yöntemimizden kaynaklanıyor. Yöntemi değiştirelim. Nedir? Mistik yöntemler kullanalım diyecek ama tamam dolayısıyla bu sefer rasyonel bilme yöntemleri ihmal edilecek, onlar geliştirileceğine mistik e, neden nedenler yararısına şimdi mistizmde nedenler yararısı yok artık mistimde mistizmde, mistizmde sofizme skeptizmde nedenler yararısı yok. Halbuki bilgi evrenin ontolojik tabakalaşmasına paralel bir şekilde nedenler yararısını takip etmektir. Nedenler sizi gittiği zaman her şey birbirinin içine girer. O mistizm, sofizm, her şey oradan ortaya çıkar. Bu e, evrenin bilinmezliği, evrenin doğasından kaynaklanıyorsa ve bir süre sonra siz o sırda dayandığı zaman e, nedir? Gemiden inersiniz. Artık bundan sonra gidilmiyor diye bakarsınız. Ama evren e, her daim bilinebilir. Şu anda bilinmiyorsa, bunun nedeni evrenin doğası değil, bizim imkanlarımızdır, alet devatımızdır dersen... ...yeni alet devat üretmeye başlarsın. Bunun e, İslam dünyasında... E, ...pahalıya mal olan bir tarafı var. Oralar uzun bir konu yani. O bilinemezcilik, bilinmezcilik bu agnostizm anlamında değil. Yani evrenin... doğası gereği bilinmez olması kabulü, e, hurufilik gibi... E, okült yani elulumul hafiye gibi pek çok disiplin ortaya çıkması neden olacak. Ne demiştik? Şunu unutmayalım. İslam düny şey, klasik dünya, modern dünya idrak parçalanmışlığı içerisindedir. Yani nereye giderse gidin. İster İslam dünyasına gidin. İster Hind'e gidin. İster maçına Fark etmez. E, farklı yollar, farklı yöntemler var. Her bir yöntem kendi pozisyonunu sonuna kadar muhafız ediyor. Teoriler sabahtan akşama e, kendi pozisyonlar terk etmiyorlar. E, o açıdan... E, bu şeyler, alacağın pozisyon senin bir süre sonra, belki o anda bir sıkıntı yaratmayabilir. Ama süreç içerisinde kültür, kültürün bütünü öyle bir noktaya varar ki, varır ki, senin o ilk başta aldığın kabul neticesinde bir pozisyon almak zorunda kalsın. Varlığın silinebilir. Yani Tabii canım. Tarihten yani gerçeklikten koparsın bir kere. Evet. Yani bir süre sonra. Bu, bu, bu çok ciddi, felsefi bir problem. İslam dünyasındaki e, belirli problemlerin ee, İslam dünyasındaki belirli kesimlerin bu binnemezci tutuma, e, tutumu bir veri olarak kabul edip farklı yöntemlere yani hesab, hesabı verilebilir, e, nedenler hiyerarşisini ihmal eden, diyeyim ben ona daha felsefi, nedenler hiyerarşisini iman eden yöntemlere tevessül etmesiyle de çok alakalıdır. Bu çok derin bir mesele. Hmm. Çok ciddi bir mesele. Peki İblisina'dan sonra da... E... Alanını terk etmeyen. Yok çok var canım. Şimdi bak e, aslında konuyu konuyu açıyor ama mesela diyelim ki e, Cabir'in yöntemi mesela bak. Çok ilginç bir yöntem. Cabir'in yönteminin içeriğini burada tartışacak halimiz yok. Kimya bilgisi gerektiriyor. O da ev kimya bilgisi gerektiriyor. Çok sofistike e, tarafları var ama ben Cabir'in yönteminde şunu önemsiyorum. Cabir evrendeki her şeyi nicelleştebileceğini düşünüyor i̇lm mizan diye bir ilim kuruyor. Yani her şey tartılabilir ve ölçülebilir. Hatırla adam bahsederken 1500 sayfalı bir kitabı var demiştim. Ölçme ve sayma. Evet. Değil mi? Aynı mantıktan hareket ediyor. Evrenin bir adalet, bir mizan, bir denge içinde varlığa geldiğini, var edildiğini ve bu adaletin bu adaletin bir mizanı olduğunu ve bu mizanın insan tarafından bilinebileceğini söylüyor sonuna kadar. Evrende bilinemez hiçbir unsur kabul etmiyor mesela Cabir. Hmm, yani fiziksel evrende... Matematikle <gülüyor> açıklanabilecek bir düzen. Kesinlikle. Kesinlikle ki bak 815'te ördü daha büyük tercüme hareketleri falan, falan yok ha. Farabi 950. yani Neredeyse 100 yıldan fazla. 815'te ölen bir adam bunu diyor. Evrende... Ölçülemez, sayılamaz hiçbir şey yok. Tabi buradaki ölçüme ve kaba anlamıyla bir şey değil. Ha tabii ki o dönemdeki imkanlarla adam belli bir yere kadar bunu yapıyor ama fikir çok ilginç. Bu Galile'nin e, tabi çok daha sonra e, evrenin dili... E, Matematiksel... Matem bu gelişmelerin sonucu canım yani. Hiçbir şey yukarıdan inmiyor yani. Gelişmelerin sonucu Mesela o açıdan Cabir'in anlayışını... ...ne kadar etki ediyor öteye beriye ona da bakmak lazım. Çünkü simyacılar, kimyacılar zaten zaman, eskiden beri bir ölçü laboratuvarları var. Belirli şeyleri, belirli olan ölçü... Deney ölçüp, tabii, Hem zaten. deney var hem de belirli şeyleri ölçüp tartıp oradan yeni bir şey elde etme şeyleri var. Bir de cabircilerin çok önemli bir katkısı da şu. Sanat dedikleri bu bilme eylemine sanat diyorlar. Doğayen bir taklittir bu onlara göre. Doğada kimyasal olaylar milyonlarca yıl içerisinde gerçekleşiyor. Bunun farkındalar. Hmm. Diyorlar ki biz bunu... ...beşeri bir şeye, bilgiye dönüştürerek doğada binlerce yıl içerisinde olan süreçleri... ...çok hızlı bir şekilde üretebiliriz. Doğru. Bak tekrar diyorum bunun... ...teorinin uygulanabilirliği açısından ki problemler o dönemdeki bilgi birikimi sıkıntılı olabilir ama... Fikri, ...fikir çok önemli. Bir taraftan her şeyi ölçebilir, sayabilirsiniz. Evrenin ölçülemez hiçbir şey yok. İkincisi, doğadaki olup biten olayları sanat yoluyla, kimya sanatı yoluyla yapay ortamlarda daha hızlı yapabilirsiniz fikri. İsabet ettiği fikirler. Tabii tabii. Ve daha da tabii ileride şeyler maddenin içine nüfuz etme fikri. Yani madde görünür halinin dışında şey metafiziksel değil, öyle madde suret ya da ceveli fert anlamında metafizik entite değil, doğrudan fiziksel bileşenlerin olduğu ve bu bileşenlere bizim uzanabileceğimiz çeşitli yöntemlerle bu bileşeni maddi parçalayıp içine nüfuz edebileceğimiz ve bu bileşenleri bulacağımız iddiası gibi. Bunlar çok ilginç iddialar. Cabir'in peki hocam nasıllığına ilişkin metinlerinde şey... Tabii çok fazla metni var ama... İşte dediğim gibi şimdi siz bir temel... İlkeler koyarsınız, ilkelerden hareket ederek e, yöntem geliştirirsiniz ama alet edevatınız o yöntemleri e, uygulamaya çok müsait olmayabilir. Hmm. E, o açıdan e, sıkıntılı olabilir. Ama in, temel iddiaları ve kabulleri açısından son derece ilginç ve Cabir'in modern dönemde tekrar ihya edilmesi e, bu açıdan önemli. Bak, Harizmi'yi vaz ettik. Cabir'i vaz ettik. Şimdi istersen... İbn-i e de gelebiliriz. Ge Gelelim tabi. Cabir'de tabi şey var hocam, e, tuhaf. E, o sayısal evrendeki model, sayısal nispet e, tabi nispe, sayısal nispetler e, doğru. Matematiksel bir düzen e, metotla anlaşılabilir. Gramerle fizik arasında da benzer bir e, şey. Gramer derken dilsel gramere kalıyor. Evet. Tabi zaten ilk dönem <gülüyor> çok güzel bir soru aslında. Mesela i̇lk ben... dönem Arap dincilerinin bu düzen fikri manzume. Naz fikrini dilin ha. bu yapısından alıyorlar tabii. Bir Fuzuli'de de var. Evet evet. Zaten. Fuzuli açıkça bunu söylüyor. Evrenin bir nazımı var. Bu nazım evreni bir manzume olarak var etmiştir. Bu manzumendeki her bir her bir unsurun bir nispeti var. Ben bunu şiir yoluyla diyor yakalamaya çalışıyorum diye. Bir Fuzuli bile bunu söylüyor canım. tabii. Hmm. Bu nizam fikri Nazım fikri ve manzume fikri... çok ilginç bir şekilde şairlerin vaz ettiği bir şeydir. E, Halil bin Ahmet'in o... E, faale vezinden hareket ederek aruzu üretmesi de bununla alakalı. Zaten ilk dönem e, kelamcılar, muhteziri kelamcılar da... Arapça'nın imkanlarından hareket ederek bir... E, sistem, doğan felsefesi, kozmoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii tabii yani mantık ve matematik kitapları tercüme edilinceye şey, çok, çok Kışkırtıcı. Ee, Bunlar bu, çalışılması lazım tabii. Be, çalışılmadı. Yok Çal yok çalışan var. Canım. Biz değil de. Ee, bu peki şey doğru mudur hocam? Hani Nedim'in e, fihristinde 1300 e, risalesi kitabı olduğu, kitapçı kimin? olduğu. Cabir'in kayıt var. Ee, ee, sadece şey... Feris'te değil. Yani şöyle büyük isimlere kitap nispet ediliyor satmak için ya önerimde eskiden de de kitap hmm. piyasa var yani. Bunu şey, çok satan listeleri var. Ay, cahız söylüyor bunu bak. Cahız bunu söylüyor. Yani özellikle bilinmeyen bir isim, antik bir isim, bir filozof ismini yazdığınızda kitapların çok daha kolay sattığını... Bugün de öyle değil mi canım? Ee, tabii, tabi, yasalar tabi, müsaade, müsaade ettiği de. Tabii. Yani hmm. Gazali'ye nispet edilen kitaplar, İbn-i Arabi'ye, İbn-i Sinay'a tabii Farabi'ye nispet edilen kitaplar var. Bunlar hmm. biraz şeyin... Kitap piyasasının üç kağıdıyla alakalı. Ee, bir de... Ee, ekoller arasındaki tartışmalarda çözüm üretmek için e, her iki tarafı iyi bilen kişilerin ürettiği kitaplar var. Mesela tabii tabi mesela Mesnevi'nin altıncı cildi hikayesi. Hmm. Ondan sonra İbn Arabi ile Farit'in arasında mektuplaşmalar. İşte işte diyelim ki falanca çok ki A düşünü çok fazla eleştiriliyor. B e, diliyle A düşünü savunan şeyler çıkıyor. Yani ya o kadar da değil aslında falan gibi. O klasik kült... Yani onlar da insan, biz de insanız. Bugün nasıl zayıflıklar, eksiklikler varsa o dönemde de var. E, o şaşırı evet. da bakmakta. Yine var. de Cabir özelinde hani hocam sayılarla ilgili tuhaf fikirleri, acayip tuhaf fikirleri olan bir adam bin tane metin yazsa Bence çok da acayip değil. Acayip ve tuhaf fikirleri yok Cabir'in. Sadece dönemin şartlarında ifade edilmiş fikirleri var. Öyle çok mistik şeyler söylemiyor aslında. Bu sihirli kare... E, formülü diye bir şey var. Ne olduğunu anlamadım tabi haliyle. Ee, bak şimdi orada önemli oldu. olan sihirli kara değil. Önemli olan olgu olanın inceliksel ifadesinin imkanı. Bu hmm. dönemin şartlarında onlar. Ona bakarsan Aristoteles'te de bir sürü garip garip şey çıkartabilirsin. Çin'de olursa. ne yok diye. Tabii canım. Çin'de bak. her yerde bulabilirsin. Yani şeyde, Newton'da bile bir sürü şey var. Bile Doğru. değil. Newton belki de şey ha. başı. Yani o, o açıdan mesele oraya bakmak değil. Bak şimdi bu e, gizli bilimler aslında insan merakının sınırlarını, çünkü sizin rasyonel bir açıklama modeliniz var. Bir yerde tıkanıyor. Ama siz sormaya devam ediyorsunuz. Hmm. O gizli bilimlerin, o simyayı ki efendim aritmetoloji falan öyle çöpe atmanın bir anlamı yok. Bir insan e, merakının sınırsızlığını gösterir. İkincisi kullandığınız <gülüyor> rasyonel açıklama modellerinin bittiği yerden siz durmadığınızı gösterir. Kültürün merakını gösterir ya. Yani. Siz diyelim ki elinizde bir aritmetik var bakın. Mesela bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Elinizdeki aritmetikle kök 2'yi çözemiyorsunuz. Kök 2 çünkü devreden bir. Translantenten sayı yani bir şey yok. Tam bir e, tasvirini veremiyorsun. Ne yapacaksın? Onu bir şekilde açıklayacaksın. E, dönemin matematiği buna imkan vermiyor. Anlıyor muyum? Ondan kesirler yok çünkü. Henüz. Ondan kesirlerin aktif kullanımı... 1600'den sonra. E şimdi ama siz... Orada durup geri çekilmiyorsunuz. Siz çekilmiyorsunuz, siz devam ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Bak gizli bilimler, benim çalışmalarım şunu gösterdi. ki meslektaşlarımla, yurt dışındaki meslektaşlarımla bunu konuşuyorum. Gizli bilimlerin e, söyledikleri değil, gizli bilimlerin durduğu yer çok önemli. O dönemdeki rasyonel açıklama modellerinin tıkandığı noktalara gösteriyor. İnsan zihninin merakının devam ettiğini gösteriyor. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Belli bir dönemde o gizli mistik filan falan dediğin bilimlerin koyduğu vaz ettiği sorular 100-200 sonra rasyonel açıklama modellerinin içine dahil edilebiliyor. Çünkü önünüze bir araştırma projesi olarak duruyorlar. Mesela işte bir küpün iki katına çıkartılması Yunanlılardan gelen problemler mesela. Ya da bir dar açının geometrik yolu üç eşit parçaya bölünmesi gibi meseleler. Ee, dairenin kararleştirilmesi, bunun çözümsüz olduğunu hocalar biliyor bak. Büyük düşünürler, matematikçiler bunların çözümsüz olduğunu biliyor ama... öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek için bu problemlerle uğraşmaya yöneltiyorlar. Uğraşın bakalım. Bununla uğraşırken pek çok yeni şey icat ediyorsunuz, yeni şey keşfediyorsunuz. Yusuf anlatabildim mi? Yani, çözümsüz problemler, daha şöyle o dönemdeki yöntemlerle çözemediğiniz problemler ister matematikte, is bilimlerde olsun, ister astronomide, ister tıpta, ister e diğer bilimlerde olsun, e çözümsüz oldukları noktadan itibaren devam eden süreçler e inanılmaz doğurucu hmm. ee, insan o merakın arayışının Hatta, tabii, şeyini kesinlikle, göstermesi. Kesinlikle. Buna ilişkin bir soru hocam. Konunun dışına çıkıyoruz ama Newton e Ne zaman çıkmadık ki? Dediniz diye söylüyorum. <gülüyor> Şimdi e tarihte ben tabi bu tarafta büyük isim, büyük kafaların kendi doğrudan metinleriyle temasınız var diye soruyorum. İnsanlık tarihinde yer edinmiş çözülmemiş meseleyi çözen büyük isimler de bu newtondaki gibi artık hastalıklı sayılabilecek seçilmişlik düşüncesi tabii. Tanrı ha. beni bir şey için tabi tabi tabi ya var bu, mı çoğu de ne var ya? Hadi gel kendini varlığın görevlendiğini düşünüyor. Hegel de öyle. Yani şimdi şöyle, Husserl de öyle. Yani büyük matematikçiler Kurt, Kurt Gödel de öyledir. Ne bileyim, Naibdüz de öyledir. Yani bunlar istisnai insanlar oldukları için kendilerine özel bir, yani burada illa Tanrı inanmanı doğa vermiş dersin. Nedeni önemli yani, değil tabii. Tabii kendilerini böyle görüyorlar. Tabii. Şey de, Cabir Tabi, için... E... Cabir de kendini böyle görüyor. Şimdi bak, Şeyi nasıl ediyor Sadece peki? Sahabede bu adamlar değil. Ben ta e, Sümer tabletlerinden, Akat tabletlerinden tabi ben tablet okuyamıyorum ama onların İngilizce çevirilerinden Türkçe Okudum. Okuyorum onları. E, şunu sana söyleyeyim. Bilen insanlarda zaten bu var. Bırak sen öyle büyük adamları. E, şu akademideki e, küçük dağları ben yarattım. Psikolojisi 30 bilmiyorum. 36 yıldır akademideyim ben. Bu niye biliyor musun? Bilgi insanın ufkunu genişlettiği için ona bir özgüveni eğer kontrol edilemezse... tabii tehlikeli sonuçlara yol açacak bir özgüven veriyor. Hı -hı. Bak o şeyi şeyi şey Mezopotamya tabletlerinde benzer şikayetleri görürsün. Yani öğretmenlerde bile görürsün yani. Bırak o üst seviyedeki katiplerin, rahiplerin şeyini görürsün. E şimdi bir de istisnai isimleri düşün. Platon'u düşün, Aristoteles'i düşün, İbn Sina'yı düşün, Razi'yi düşün. Onlar da tabii kendilerini bir... Bir de etrafla mukayese ediyorlar kendileri. Tabii müstesna görüyorlar kendilerini. Genel olarak böyle bir şey var, var. Bu da gayet insani bir şey. Özellikle entelektüel... Bilgiyle alakalı konularda. Yani Einstein kendini sence istisna görmüyor mu? <gülüyor> yani. Mütevazi olması başka bir şey. Bunlar öyle... Çoğu da mütevazidir bu insanlar. Ondan söylüyor İnsanlarla, beşeri ilişkileri de... Hepsinin problemi değil. <gülüyor> Kepler mi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Newton. O, o öldü, ben doğdum. Yok, ee, hatırlamıyorum. Yani onu. o seçilmişlik şeyi, e, yani bir yere kadar belki de o hastalıklı şey... Yani onu öğrencileri de yapıyor biliyorsunuz. E, Newton'un öğrencileri de Newton'u belli bir yere He. taşıyorlar tabii. Hocana kadar büyük olursa... Tabii tabii, yani şey uçmaz, mür şey, müridi uçurur hikayesi hocalar için de geçerli. Şeyi nasıl telif ediyor peki? Cabir üzerinde, Cabir bin Hayyan üzerinde. Şimdi Harun Reşid'in sarayında bir alim. Yok. Yani bağımsız bir alim aynı zamanda. Öyle sarayla intizamı olabilir de öyle şey değil yani. Doğrudan sarayın bir şey değil, alimi değil. Ya bunlar bunlar saraya gitmiyor. Saray bunları çağırıyor. 10 20'den yapmak lazım. Bu insanlar eteğe yanaşma insanlar değil. Bunlar davet edilen insanlar, bilgi yerinde tutan insanlar. Saraylar bunların peşinde koşup, tabii. tabii. E, ikna Çünkü etmeye. şöyle bir hikaye var. Ne kadar büyük alim varsa o başkentte, o kültür o kadar büyük kabul ediliyor. Sadece askeri güç, ekonomik yetmiyor. Kütüphanelerin sayısı, kitap sayıları sayıda bulunan. Mesela şöyle diyor Fatih. Ben en büyük sultansa büyük alimler benim ben yanımda doğru. olmalı. Sultan Sencer de bunu söylüyor. Efendim, anlatabiliyor musun? Yani o açıdan da bakmak lazım. Şöyle bir anlayış var. Hami. Kim kimi himaye ediyor? O, o da tartışmalıdır. Büyük e, ölçekli alimler himaye ediyor olabilirler yani. Onların peşinde koşuluyor. Birun'un peşinden Gazze'nin Mahmut ne kadar koşuyor? Yani? Onu orada tutmak için neler yapıyor? Mesela yani İskender'in e, Aristoteles'e ilişkili, Aristoteles'in e, İskender'le olan ilişkisi değil. İskender'in Aristoteles'e ile alakalı. Dönemin döneminin dâhisi bu adam. Yani onun yanında olmasını istemez mi bir sultan ya da bir kral? Yani kısa vadede evet. o onu himaye ediyormuş gibi duruyor ama uzun evet. vadede tartışmasız tabii tabii, kesinlikle. Diğeri. Kesinlikle. E, tamam uzun evet, bir ara oldu doğru. hocam. Evet. E, cabir Harizmi'nin e, bir yöntem e, meselesini söylemiştiniz. Evet. E, devam edelim. Yani bunu Harizmi ne yaptığının farkında bak. Şimdi şey, Cibil kitabının girişini <gülüyor> okuduğun zaman bir kitap niye yazılır diye bir bahis var orada. Bir insan niye bir kitap yazar? Yaptığı büyük işin farkında. tamamen farkında. Farkı tabi. Mesela i̇bn Haldun da öyledir bak. i̇bn Haldun'un mukaddim hemen dibacısında çok entesan bir cümlesi var. Diyor ki insanın bilgi hazinesini genişlettim diyor. Efsatü kelimesini kullan ya da wassatü. Tabi efsatü zannediyorum. Yani yaptığı işin farkında adam. Yani öyle bir şey yapıyorum ki Öyle bir şey yapayım. Çünkü tarih bir malumat yığını bir istifleme bir ibret şeyi olarak görülüyor. Bir şeyin o dönemde bilgi olabilmesi için o nedenler hiyerarşisine dahil edilmesi lazım. Ben artık tarihi nedenli bir bilime dönüştürdüm. Yani o nedenler hiyerarşisinin o dönemdeki felsef bilim sisteminin nedenler tanımının içerisine dahil ettim. Tarihsel olgu olayları belirli bir nedensellik içerisinde idrak etme imkanı yakaladım. Bunun yoluyla da İnsanlığın felsefe külli anlamdaki o tümel anlamdaki bilgi sistemini e, genişlettim diyor adam. İmamallah. Bu çok e, kışkırtıcı ve büyüleyici. E, husus. Sen mesela özel bir bilim şeyi var mıdır hocam? Tür Hı. konusu burada. Yani genelde arada konuştuğumuz e, Newton'da da aynı şey zannediyorum geçerli. İşte Jüpiter'i izlerken. Bir şey yakalıyor. Leke zannediyor ama Jüpiter'in uydusuymuş Yanlışlıkla. Yok o şey o Galileo. Galileo. Şimdi evet. şöyle o alet edevatla alakalı. Ee, şimdi, teori sahibi şeyler, bilim adamları düşünürler. O teorilerin kendilerini nereye gideceğini götüreceğini takip ediyorlar. Sadece malzeme bulgusu değil bu. Teleskopla baktım şunu gördüm. O informatif bilgi yani gözlemden elde ettiğin bilgi, e, ya binlerce insanın başına elma düştü canım, taşta düştü yani. Mesela o değil ki, mesela sadece basit anlamıyla çıplak, ne demiştik katrına? Hiçbir şey çıplak değildir. Bilgi çıplak bir şey değil. Sen onu bir teori içerisinde yakalıyorsun o verileri. Sen eğer güçlü bir teori varsa, onu hazırsan o veriyi yakalayabilirsin. Avın olacak yani. Elle balık tutulmaz. Tutarsan, bir tane tutarsın, zorlanırsın. Anlamıyorum ya oraya bir zıpkın atacaksın ya ağın olacak değil mi? E, Do de teoriler bizim o gerçeklikleri yakalama ağlamaz. E, büyük teori sahipleri bu teorilerin e, sınırları konusunda da kendilerini devamlı sınıyorlar veriler üzerinden. Yani İbn Adîn Mukaddemesi'nin gerginliği biraz da bununla alakalıdır. E, Arizmi de bunu yapıyor. Nerede tıkanıyor bu? E, bunu sınıyorlar tabi. O açıdan e, basit anlamıyla bir veri meselesi değil yani. Eyvallah. Dolayısıyla bir e, daha önce de söylemiştiniz ama tekrar etmekte zarar yok. E, bir teoriniz yoksa o, o gerçeklik apaçık önünüzde olsa bile e, elinizi tutup e, dokunamazsınız. Tabi, tabi, tabi. Havada uçuşur bir şeyler hani e, herkesin e, görebileceği yerdedir ama onu yakalayamazsın. Yani o dikkat ancak sizin e, idrakinizdeki hazırlıkla alakalı bir şey. Tabii canım. Eyvallah hocam. Kolay bir iş değil yani. Bu şeyi soracaktım arada. E, cebir. E, şimdi Cebir matematik. E, cebir denk. Bildiğimi ama cebir. Bildiğimiz Cebir. Bildiğimiz Cebir de bir taraf. Yani. Ce, cebren. Ha, ha zorlama Tabi tabi ama biliyoruz Sümercidir o. Onu bilmiyordum. İşte az evet. önce öğrendim. O sümercedir cebir, cebir ve mukabele diyorlar. Şimdi Arapça. E, oradan. Ama şöyle Zaten şimdi bak. Alıyor. Sümerler sonra Akat. Akatlar zaten Arapçanın kökü ya Akatçı. Kelime hiç değişmemiş. Sami. Bir sürü kelime var Akatçı'dan Arapçı'da. Sami dilleri bunlar ya. Sümerce değil ama. Sümerce Türkçe'ye biraz benziyor. Kafkas dil ailesi olduğu düşünülüyor falan falan Ural Altay mı? Karışık o biraz. E, ama Akatça Keldanice, Aramcı bunlar hepsi. Ya bu Samileri hani modern Alman ırkçılığı Aryan ırkını merkeze alıp Samileri, biliyorsun felsefe yapamaz bunlar değil mi? Halbuki bütünleri dakik bilimleri, exact science dediğimiz bilimleri kuran Samiler. Aritmetik, cebir, astronomi, hepsini Samiler kuruyor. Babiller ne? Yani tabi o zaman bu teori üretildiğinde henüz daha mezopatın ve kültürü bu şekilde keşfedilmemişti. Ortaya çıkmamıştı. Ee, e, o açıdan oradan gelmesi şaşırtıcı değil canım. Ya, aynı dil ailesi bunlar. Şaşı Aslında şöyle. Asıl şaşırıyor. Süryanice mesela değil mi? Süryanice de bu Sami dilleri. E, neden bu matematiği bu kadar zor olduğu meselesi bütün dillerde ve kültürlerde vurgulanmış bir tarafıyla? Yani niye Cebri zor e, ifadesiyle? Hayır, oradaki zor değil orada. Cebri. Sen denklemde bilinmeyeni zorlayarak biliyorsun onunla alakalı. Yoksa... Onunla ilgili bir şey. Tabii tabii, tabii. Hmm. tabii. O bir şey analoji yaparak. Onu, tabii tabii. Onunla alakalı. Öyle milyonlarca matematikten zorlanan insana bir açıklama yapacaktık az önce ama olmadı. Yok <Gülüyor> yok. Yo, matematik zor alana, zor gelene zor. Öyle insanlar tanıyorum ki ben matematik onlar için kitap okumak zor. Ben şuna şahit oldum bana yani nasıl bu kitabı okuyorsun hocam dedi bana. Düz yazılı. Tabi yani. O hemen matematik matematikçi bu profesör arkadaşım bana bunu sordu ya, yani öyle tabii ona da şey zor geliyor. O Nesir zor, zor geliyor. Şiir zor geliyor. Ee, zorlayarak... Ee... Sayıyı buluyorsun ya. Çünkü şimdi 5 artı 2 eşit 7. Orada açık bir hesap var. İşte i̇şlemi yapıyorsun sadece. Orada bir işlemsel ilişki var ama cebirde öyle değil ki. Sadece işlemsel hmm. ilişkisi yok. Aynı zamanda o... Şey bilinmeyeni çekip alacaksın o ilişkinin içerisinden. Çünkü bilinenler var. Bilinenleri ilişkiye sokup bilinmeyeni yakalayacaksın. bilinen Bilinmeyen gözükmüyor hemen. Şeydeki gibi. Aritmetikteki gibi, bugünkü anlam aritmetik hemen gözükmüyor. Onun için orada bir zorlama olduğundan ona cebri diyorlar tabi. Cebri'nin de teknik anlamı var tabi. Negatif sayıları ortadan kaldırmak. Çünkü klasik gengide yani negatif sayı olmadığı için. Hiç o teknik ona girmiyor. Ee, Sonra bir de mukabele var. Falan falan. O dönemin teknik şeyleri onlar. Şimdi e, yine araya geldi hocam. Ne e, git... zaman ara geldi. Ne yapıyorsun? Zannediyorum. E, bitmiş bile hatta. Hı şeyi de vurgulamak isterim doğrusu. Demin çok detaylı altını çizmedik. Konudan bağımsız biraz işin ne dair Halife Memun'un isteği üzerine. Bir kitabını mı? Ee, evet. Kitabının girişini öyle diyor. Ha, bu gerçek. E, tabii tabii diyor bunu. Ha, gerçek de olabilir. Onu test edecek bir bilgimiz yok ama şu kitabın girişini okuduğu zaman aslında Harizmi'nin yaptığı şey arkadaş çok basit. İslam dünyasının ...merkezinin e, bulunduğu coğrafyadaki bilgi birikimini alıp... ...belirli bir yöntem dahilini terkip etmesi... ...benim kişisel kanaatim... ...usülü fıkı algoritmik anlayışını niceliğe uygulaması. Yani bu usülü fıkı son derece önemlidir İslam yedinliği için. Ben bunu hep söylüyorum. Oradaki düşünme tarzı... ...yani bilinenlerin olması, işlemlerin olması, süreçlerin olması, sonuçların olması, denetlenebilmesi, tekrar edilebilmesi... Paylaşılabilir olması filan gibi ilkeler, o algoritmik yapı niceliğe uygulanıyor. Hem bilinen niceliğe, bilinmeyen niceliğe, hem de ölçülebilir niceliğe hmm. ve hesap oradan çıkıyor. Hariz mi bunu söylüyor? Bu konuyla alakalı Rüştü Raşid'in cebinin ortaya çıkışında İslam dünyasındaki pratiklerin etkisi üzerine güzel şeyleri var, metinleri var. Eyvallah. Ferahiz meselesini uyguluyor zaten. İslam Tabii. Bakımda. En son kısmında ferahiz uyguluyor. İslat kendisi. Evet. E, diye duralım hocam. E, aradan sonra e, devam edelim tekrar evet. karşınızda olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde de artık son bölümle karşınızdayız. E, klasik bilme yöntemleri. E, önceki haftalardan kalan da bir e, bahisti aslında. E, Cabir Bin Hayyan. E, Cabir'in arayışı İhsan hocamın e, başlığıyla etrafında konuştuk. Harizmi'nin hesabını konuştuk. söyledi dair temas ettiniz. Evet. Şimdi İbnül Heyse, Heysem'in e, terkibi dediğiniz yerdeyiz. Bir de artık bu son bölümde şeyde toparlarız hocam. Bu bilme yöntemleri, e, bu tartışmalar İslam dünyasından batıya intikal etti. Bu vaktimiz dünyasında yapılan tartışmalar. Evet. Bu tartışmaların hepsi bir şekilde Çeşitli unsurlarıyla e, yükselen iktisadi ve siyasi açıdan yükselen Avrupa'ya akacak. Bunlarla ilgili bir sürü metin var zaten. Ve orada yeni bir e, nasıl diyelim karışıma uğrayacak. Ve süreç içerisinde dönüşecek. E, bunları içererek aşmak demiştik ya da içererek evet. aşılacak. E, i̇şte bugün içinde bulunduğumuz şey. ileride daha başka şeyler olacak. Yani bu böyle insanlık tarihi böyle ilerliyor buradan e, ya, yani. tabi bir şey çıkartmak açısından değil değil mi hocam? Hani Müslümanlar her şeyinde başarılıymış. Bu neymiş? insanların ortak tecrübesi dedik ya biz kendimizi istisna kılarak yanlış yapıyoruz. İstisna değiliz yani. Hmm, i̇nsanların ortak tarihi tecrübesi bu. Bugün hala hazırda yani şu anda içinde bulunduğumuz dünyaya da ulaşan sonuçları bir bilme yöntemi ve çabanı. Şu çabanın... andaki dünya sadece İslam dünyasına giden unsurlar değil. Çin'den de geliyor, İnt'ten de geliyor ondan sonra Latin Amerika'dan bile geliyor yani çeşitli açılardan. Son orada yeniden unsurlar bir, bir araya yeni şeyler zuhur ediyor. O yeni şeyler o unsurlara indirgenemez biliyorsunuz. Zuhur üzerine konuşmuştuk. Yani parçalar bir araya gelip bir terkip oluştuğunda... ortaya çıkan yeni şey yeni bir şey. Parçaların unsurları parçalara giderek açılacak şey değil. Gepin bir şey oluyor ve bugün onun içinde yaşıyoruz zaten. İleride kim bilir neler olacak. Onu bilemeyiz. Ee, şimdi bu farklı bilme yöntemleri, o idrak parçalanmışlığını da gösteriyor. Bir arayışı da gösteriyor aslında. Ya i̇nsanlık tarihi dediğin şey zaten 10 yıllık bir tarih ya. 15 yıllık öyle yazının icadı ne? M.Ö. 3.200. Ondan önce mağaralarda birkaç resim ortaya... Böyle bir şey ya. çok 14,5 milyar yıllık evrenin tarihini 4-5 milyar yıllık da Güneş Sistemi'nin tarihini düşündüğünde... Senin, Birkaç gündür yaşıyoruz. E, Tabii yani düşünen insan. Homo sapiens sapiens dediğin şey daha dünya. Ondan önce nesnaslar olabilir. Aynı bir konuda. E, o açıdan bu arayış neticede insanların arayışı. Yani Akdeniz dünyasında, Çin'de, Maçin'de olan şeyler... ...en nihayet insan türünün... ...o ortak zeminin arayışı. Onlardan da istifade ediyorsun zaten. Evet. Söz içerisinde o ilet, iletişim... iletişim. Afedersin. E, i̇letişim kanalları, yani e, iletişim araçları gelişiyor, ulaşım araçları hız artıyor, mesafeler daralıyor, birbirini etkileşim artıyor. Bugün sosyal medya üzerinden ulaşamadığınız bilgi mi var? Yani orada Çin'de bir şey oluyor, tak burada yani sahneler geçiyor, değil mi? Doğru. Anında. Bugün e, bağımsız bir şey söyleyeyim mi hocam? Hı. Deminki arada e, bahsi geçmişti, okült olan insan arayışının, merakının sınırlarını gösterecek demiştiniz. Onun kıymetli klasik keleneklerde. Evet. Bugün itibariyle bu nasıl? Var. Yani insan hakkının var arayışının tıkanıp kaldığı yerde ne yapıyor? Aynı şekilde çeşitli türmanlar kullanıyor. Matematikle giden var. Bir sürü okült kitap yazılıyor İngilizce hmm. ya. Ya bunların da koca koca fizikçiler, kimyacılar, belirli mensup oldukları felsefi pozisyonlarla hareket ederek varsayımlarda bulunuyorlar. Bu varsayımlar yüzyıllara sonra o kültürlere yani. Çok ilginç sonuçlar üretiyorlar. Bu aman. ilginç sonuçların bir kısmı sonra bilime dahil ediliyor. Eyvallah, Rasyonel aman. izahı yapılıyor. Bu, bugün de aynı bu insan tabiatıyla alakalı bir şey devam ediyor. Tabii olmaz olur mu? Hatta buna itiraz eden, e, empirik, bilimin empirik tarafına bağlı kalan, sadık kalan bilim adamları var. Mesela matematikle yapılanın bütün türlü mistizm olduğunu söyleyen, bugün bilim adamları var. Yani gerçeklikten kopuk, saf matematikle gerçeklik üzerine rasyonel kozmoloji yapmak mesela değil mi? Hmm. E, Kant'ın kapadığı kapıyı tekrar açıp, bu sefer mantıkla değil de matematikle rasyonel teori yapmaya itiraz edenler var. Paralel evren teorisinin tartışmalarında bunu dile getiren fizikçiler var. Ya bu ne yapıyorsunuz siz? Ee, tamamen matematiksel bir kurgu gibi bakanlar var. Hı. Ya bugün tabii şöyle bunu, bunu bilimin bilimin e, orta gövdesi, işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okutulan orta gövdesi sakin orada uzlaşılmış belirli bir e, çözüme kavuşturulmuş meseleler kabul ediliyor. Ama hatta ittifak edilmiş. Tabii yani yukarı çıktığın doktora seviyesinde ve daha yukarıdaki araştırma seviyesinde, kozmolojide de. Hemen hemen her şeyde farklı pozisyonlar var Yusuf. Yani muhakkak ilginç. Hmm. İşte feminizm konusunda... ...feminizm diyorsun tek bir kavram ama... ...20-30 tane pozisyon var orada. Ee, işte biz bilim felsefesinde 53'e yakın pozisyon var bazen 20 baz Konulara göre değişiyor. 53 pozisyon ne demek ya bir konuda? Bilimsel nesneler... ...bilimin bahsettiği nesneler... Ee, ...epistemik anlamda mı gerçektir, metafizik anlamda mı gerçektir... Efendim semantik bir gerçekliğim vardır yok şöyle gerçektir yok böyle gerçektir bir sürü farklı pozisyonlar var her pozisyonun kendi iddiaları var karşı eleştiriler var hani biz lisede hatırlar mısın felsefe kitabı okurken realistlerin iddiaları okuduğunlar çok doğru söylüyor bunlardan sonra empiristlerin realist eleştirileri ama bunlar da doğru söylüyor sonra empiristlerin realist yani anlatamıyorum sizin <gülüyor> o pozisyonlarınızı devam ettiriyorsun bugün de devam edin. Sormuş olmam şu açıdan makul iyi oldu hocam. Şimdi bu bugünden geriye bakıp o okült olanın ne kadar tırnak içerisinde hastalıklı durduğunu görüp ürperiyorum. Bugün de aslında. Ya şöyle biz Yunanlara baktığımız zaman ya da Mısır patamaya mitolojilerinden bahsediyoruz. Onun o, o mitoloji sana göre mitolojisine adı verdin. Evet. Ona göre de gerçekliği ona izah ediyordu. Yani bilimsel onun için bilimsel teoriydi onlar. Sen bugün pek çok şeyi belirli aşamalara geçtiğin için geriye doğru yargılıyorsun. Senin problemin, onun problemi değil yani. Eyvallah. O kendi bu içinde bulunduğu kültür zaviyesinden olanlara bakıyordu. Şimdi İbni İsemin buna da, <gülüyor> biz İbni İsemin'e <gülüyor> vakit olacak. İbni de bir kırılma noktasında duruyor. Yani tek bir özetle şu, yaptığı şudur. Fizik matematikleştirilerek ancak izah edilir matematikleştirilerek. O da bir öz fikrini kabul etmiyor. Anlatabiliyor ya Yani böyle nesnelerin özleri falan. Bunun derdi değil. O adam nesnelerin ilişkileri üzerinden gidip hmm. onların matematik modellemelerini yapmaya çalışıyor. İmni Sever'in iddiası en önemli iddiası Aristotelesçi İbn-i Sinacı mantığın bilim dili olmasının yanında matematiğin de Matematiğin de bilimin bir dili olduğunu söylüyor ve bununla ilgili kayıp bir risalesi var. Yani bir bulabilirsek onu. Ee, çok ciddi bir şey olur. Yani e, nasıl ki e, mantık diliyle biz gerçekliği o tüme varımcı, tümden gelimci yöntemle e, kuruyorsak, i̇bn İbn Heysem diyor ki bir kere bu bilme yöntemi kendi içinde siz ne kadar bunu savunursanız doğru değil. i̇bn Heysem tümevarımcı tüme varımcı bir yöntem. Yani doğa bununla bilinmez diyor ya. Yani. Bundan metafizik yapabilirsin. Böyle demiyor da ben söylüyorum. Ama fiziksel gerçeklik dediğimiz... bu mahsus sensible gerçekliği biz... mantıkla intelligible, akli hale getiremeyiz. Matematikle getirebiliriz. Ve onun için de tüm varım yöntemini kullanıyor. Yani ne demek bu? Bu gerçeklikte verileri alacağız. Bu veriler arasında kurduğumuz ilişkilerin... genel formüllerini ya da genel modellerini çıkartacağız. Dolayısıyla fizikten saf bir matematiksel, matematik teoriler arasında... ...oynayarak... E, görünüşü matematiğe, fiziksel gerçekliği matematiğe de uydurmayacağız. Hmm. Bu enstrümentalist diyoruz biz buna modern bilim felsefesinde. Yani gerçekten bir... modelim var ama bu model gerçekten fizikte böyle mi diyeyim, matematiksel olarak işe yarıyor. İbn-i diyor ki, matematiksel olarak işe yarayan model... ...fiziği temsil etmiyorsa, yani üç boyutlu... ...fiziksel gerçekliği temsil etmiyorsa... O matematiktir, o fizik değildir diyor. Ama tam tersine... matematiği dikkate almadan sadece verileri... mantıksal dizilişini dikkate alıp... oradan bir öz araştırması yapmak da bilim değildir. Çok büyük bir iddia o dönem için. Bu e, İbn-i terkibi dediğiniz şey bu. Bu. Yani matematikle fiziği terkip ediyor. Fiziksel veriler, fizikten gelen verilerle... onları matematik modellemesini... ilişkisel modelleme bu da, onu da söyleyeyim. Yani bir Platoncu... E, morfe araştırması... form araştırması değil. Aristotelesçi öz araştırmasını zaten kabul etmiyor. E, ve yepyeni bir disiplin kuruyor. Ömrü yetmiyor aslında. Buna devam edecek daha sonra. Tabii astronomiyi yeniden ele alıyor, optiyi yeniden kuruyor ama... bu da bir fikirdir. Şimdi Crombie diye bir meşhur ortaça ve e, erken, daha doğrusu... modern öncesi, erken modern dönem dedikleri bir şey var şu anda. Crombie. C ile şey yapılıyor. Bunun üç ciltlik bir metni var. E... Styles of scientific thinking in Western Europe zannediyorum. Batı Avrupa'da bilimsel düşünme stilleri. Mesela orada neredeyse 150 sayfaya yakın İbn-i bölümü var ve bunun ne kadar etkili olduğunu... Tarih Aralığı ne hocam metindeki? Yani tamamını mı? Bütün Batı Avrupa'yı tabii işte bir şeyden 1200'den başlıyor Hı. şeye kadar Galil'e kadar 1650'ye kadar olan dönemde çok ciddi bir etkisi olduğunu söylüyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu da bir yöntem. Eee İbn var mı orada çok özür dilerim. Ne var. İbn Heysem o, o metinde var mı? 100 150 sayfa var. Kron bilim metninde. Tabii. Batı Avrupa'da bilimsel yöntem bilimsel düşünce stilleri. Stillerden biri üç, olarak görüyor. Üç bir kitaptır. Son cilde büyük oranda bibliografyada önemli bir metindir o. Başka metinler de var canım. Yani mesela Almanca bir metin var, Modern Fize'ye giden yol. Ee, onun İngilizce değerlendirmelerini okudum ben. Almanca okuyabilir hmm. de değilim. Ama İngilizce değerlendirmelerini okudum. Ee, bu zaten çağdaş e, bilim tarihi araştırmalarında son derece önemli bir konu. İbn-i Heysen bu anlamda bugünkü dünyanın e, oluşmasında önemli, katkısı evet, e, büyük. Yani bilimsel üretimin ortaya çıkmasında... ...anlattım yani şeyde Avrupa'da basılan bilim tarihi kitapların kapaklarıyla bilim tarihi diye bir şey düşünüyordum. Bilim tarihi yani o dönemde basılan bilimle ilgili, bilimle ilgili kitapların matematik, astronomi... ...kapakları son derece ideolojiktir. Pozisyonları verir yani. Tartaglia'nın diyelim ki metninde... Ya da 1650'de yazılmış bir metinde şöyle burada Galile, Şavlar Cübbeli sakallı, sarıklı. Elinde teleskop. Burada İmne O da sarıklı, Şavlar Cübbeli. Elinde Konik kesitleri kitabı. Galile'nin altında sensus. Buraya İmne altında rasyo yazıyor. Sensus demek çünkü teleskopla veriler çoğaldı. Yani hmm. sensibol olarak, duyulur olan. Ama matematik hala o sensiyi, duysal verilerin modellemesi matematik yapıyor. O da İbn Heysem'den geliyor. Bu 1650'de Batı'da <gülüyor> ya Hollanda'da ya da İngiltere'de tam hatırlamıyorum basılan kitabın kapağı bu. Ve bununla alakalı YouTube'da da bir matematik bir bilim tarihçisinin çok güzel bir şey var, analizi var. Bugün şey, itibariyle şaşırtıcı ama aslında şaşırtıcı bir şey değil, yok. Değil. O, o dünyada kendini yaslayabileceğim... Tabi tabi tabi. Yani, e, fiziksel dünyayı... Gerçekliği biz matematikle ancak bilebiliriz... İlkesini vaz ettiği için. Ha, neysem burada tek değil ki. Ta e kadar gidiyor bu. Yani bunun nüvesli diyelim. Cenin hali... Arşivete kadar gidiyor. Oradan sabit bin kurdeye... Gidiyorsun başka bir şey. Ama... Ariz mi bunu... E, dört başı mamur bir yönteme dönüştü ve kendisinden sonra... O kadar önemlidir ki bu aslında tabi konumuz bu değil. Mesela İslam dünyasında Fahrettin Razi gibi bir kafanın çok farklı bir felsefi yönelim gel geliştirmesi İbn-i etkisiyle alakalıdır. Yani Fahrettin Razi olsa İbn-i unutulabilirdi. i̇bn canlı tutan, onu yorumlayan, oradan hareket ederek hmm. felsefi bir perspektif gelişsen Fahrettin Razi'dir. Her açıdan çok iyi biliyor eserlerini. Sonra tabi Tebriz'de Kutbuttin Razi ve öğrencisi Kemalettin Faresi, sonra bizde Kutbuttin Muhammed ve Takihettin Rasit bu yöntemi devam ettiriyorlar. Bu sabahtan akşama biten bir yöntem değil. Bu anlamda o zaman şey de geçerli hocam, geçen haftalardan birinde sizin söylediğiniz bir şey vardı öğrenci talebe yetiştirme meselesi üzerinden. Evet. Hiç öngöremediğin bir yerde kenardaki bir talebe çok acayip bir doğum tabii, yapar tabii, tabii, tabii, demiştiniz tabii. kitaplar için de yani modern optikle ilgili bir metin yazıp ortaya koyarsınız ama o mesela bambaşka bir yerde bambaşka bir disiplinle ilgili tabii. büyük bir şey doğurabilir. Tabii yani ben bunu söylüyorum zaten ee, İslam dünyasındaki bu ilmi sürekliliği anlamakta ben zorlanıyorum onu modellemesini yapamadım zihnimde yani. Çünkü iletişimi düşüneceksin ulaşımı düşüneceksin Yazı kaynaklarından yaz yazma yani, yaz, yazma eser, matbaa yok ee, ve ciddi bir şekilde süreklilik var. Bugün derste de anlattım. Şimdi e, İbn e Mısır'da el işaret ve tembel okuyup İbn Sina'nın ünlü metnini e, Şirvani'den. Şirvani onu okumuş, e, Tusi'den, Tusi onu okumuş, Ebiri'den, Ebiri onu okumuş. E, Kutbuttin Misri'den, Kutbuttin'den okumuş, Fahrettin Aziz'den, Fahrettin Aziz'den okumuş, Şerefettin Mesudi'den, Şerefettin Mesudi'den okumuş, onu Ömer Hayyan'dan. Ömer Hayyam onu okumuş, Behmen yerdan, Behmen Yer'den okumuş, i̇bn Sina'dan. Ya silsile var yani. Ya nasıl olur bu coğrafyalar farklı, zamanlar farklı? Ama inanılmaz kesintisiz bir silsile var. Bu bir eser için, pek çok eser için bu söylüyorum. Bu felsefe kitabı yani. Ve zor bir felsefe metni o dönem için. Anlatabiliyor musun? Bunun ben henüz şeyi çözemedim. Mantığını modelleyemedim. Çünkü örüntüleri bulman lazım. Modelleme nasıl yapılır? Belirli tekrarları bulursun. Oradan bir örüntü oluşturursun. örüntüyü modellersin. Hmm. Öyle kolay bir iş değildir modelleme yapmak. <gülüyor> Benzerlikler bulacaksın. Devirler bulacaksın. Tekrarlar bulacaksın. Doğada öyle değil mi? Doğada tekrarlar olmasa... ...belirli periyotlar olmasa... ...belirli Yapma patternlar, süreçler olmasa nasıl yasalama yapacaksın? değil mi? Bu düşünce tarihinde de, felsefe tarihinde de böyledir. Hmm. Şimdi bu anlattığım başka yöntemler de var. Mesela Birun üzerine ayrıca durabiliriz. E, i̇stisnai yöntemler de var. Bu yöntemlerin hepsi İslam dünyasında çeşitli zaman ve zeminlerde üretilmiş. E, büyük bir kısmı e, İtalya üzerinden, İspanya üzerinden, e, Batı dünyasında aktarılıyor. Bazen onlar gelip bunu öğreniyorlar, okuyorlar. Ve bunlar o işte önümüzdeki haftalar üzerinde olacağımız... E, Batı Avrupa ortaya çıkan o yeni bilme yöntemi, Nova Scientia dediğimiz yöntem. O da sabahtan akşam ortaya çıkacaktır. Yani bu yöntemler oradan hemen birden entegre olmuyorlar, bütünleşmiyorlar. süreç içinde gelişecek. Bu arada hocam şimdi Batı Avrupa'daki sonuçlarına bizim konsept konumuz bu sezon öyle olacağı için atıf yapıyoruz ama... Şimdi İbn-i İsem, 1040 miladi vefat evet. tarihi yerini bilmiyorum. Mısır Mısır da 1040'tan Irak'tan Mısır'a geçiyor. 1040'tan sonra kabaca aslında biz bizim özelimizde söylersek Anadolu coğrafyasında Selçuklu Osmanlı tecrübesi var. Buraları konuştuk biz. Buradaki üretim İbn o terkibi buradaki yapı ve zenginliğin ayaklarından onu çoğaltan, zenginleştiren O devam edeyim kalmıyor. Bileşenlerden biri. Şimdi bak Kemalettin şey İbn ben sana hızlıca sayayım. Faal Razi diyorsun, sonra Kutbuddin Şazi, Kemalettin Farisi Tebriz'de. Kutbuddin Muhammed, Kutbuddin Muhammed İstanbul'da. İki şey, Ali Kuşçu'nun e, torunu Kutbuddin Muhammed tamamen İbn Hısem Kemalettin Farisi çizgisinde. Hmm. E, Takyüttin Razi de İstanbul'da, o da bu çizginin devamı ve son en büyük belki temsilcisi. E, sarayda da zaten e, şey saray derken e, saraydaki Kütüphane, Enderun Kütüphanesi'nde bu eserler var. Ya İbn-i eserinin... tek bir gelmiş günümüzde. Çünkü aşılıyor eser. Kemalettin Faris onu yeniden yazıyor. Kemalettin hmm. Faris'in eseri geliyor ve Kemalettin Faris onu ders kitabına çeviriyor. Onlar geliyor. Ama İbn-i eserin tek lüstrası Fatih'in lüstrası. Fasullah Fatih Fatih Mehmet'in Yani o, Bugün dünyada tabi, yani Yenmezdi yani. Hmm. Enderun'da mesela Mimar Sinan'ın okuduğu, o mühendislerin okuduğu optik... En gelişmiş o da Kemahattin e, Farisi Ok'ti işte. E, Kutluttun Muhammed de Ali Kuşçu'nun torunu ya. E, yazdığı ki, kalın bir eserdir o da o, kendi hacmi işte, itibarında. O da neyse ya bunlar unutulmuş şeyler değil ki. cezeri Cezeli unutulmuyor ki. Üzerine eklenerek, zenginleştirilerek... Ay, zenginleştiriyor. Ee... Ders kitabına dönüşüyor. İbn-i Rekfani'nin karşısına bakıyorsun. cezeri ders kitabı olarak e, okutulduğunu söylüyor adam. Hmm. Demin Dedim ya ben buna şaşırıyorum yani. Bu nasıl yapıyorlar? Hmm. Bunun arkasındaki e, saikler nelerdir? Ben bunu çözmüş değilim yani. Biz sizi bekliyoruz hocam. Yok yok yani zor bir konu ee... şey Az lazım. önce hocam i̇bn Sina'nın Sinidhan işaratı ile ilgili söylediğiniz, neredeyse tüm silsileyi e, saydınız. Ay, her eser için bunu yapabilirim sana. Onu diyorum ben. Ben bak şöyle denemeler yaptım ben. Al 1900'da bir alemi. 1900 çok geç. Geriye doğru ta ilk müellifine kadar zincir oluşturabiliyorsun pek çok eser. Bin yıl geriye götürebiliyorum ben İnanılmaz diyorsun. bir şey. Tabii götürebiliyor. İnanılmaz bir şey bu işle. Peki olur. burada ben tabii şunu soracağım. Fakat coğrafyada farklı. Mısır'da yazılan bir eserin bakıyorsun Hindistan'da öğrencisi oluyor. Yani böyle bir yayılıyor bu. Bu nasıl yapılıyor? bu? Ben bunu çözemememizde. İnsanın tarihinde e, bu şekilde bir eseri geriye doğru müellifine doğru takip edebileceğimiz Farklı coğrafya, kültür ve isimlerde. Yani ben şimdi düşünüyorum kitabın kendisi bile yazıldığı yani şeyde, haliyle kalmaz. Belki, yok demeyeyim de mesela Batı Avrupa'da acaba Çin'de, Hindi bilmiyorum ama Batı Avrupa'da belki 1200'lerden sonra olabilir. Ama bizde daha da geri gidiyor. i̇bn Sina 1037'de ölmüş. onun öğrencisi. Sonra Lefkeli geliyor. Sonra İlaki geliyor. Ömer Hayyamlar böyle gidiyor. Astronomi kitaplarında da sayılmasına alıyorum şeyden Gazali'den, Haraki'den, Çami'den ta... Nedir onun adı? Kadızade-i Takip edebiliyorsun onu. Notlardan... Ondan sonra... Bu kayıtlar gizli. Oktid Oktidin elementleri bile. Ya bu hakikaten bizim pek çok çiğimizi değiştirmemiz lazım. Şimdi yurt dışında... Boston'da bir toplantıya katılmıştım. Orada işte meşhur bu konularda meşhur kalktı işte... Nedir? İslam dünyasında felsefe kitapları camilere sokulmuyormuş bilmem falan. Ben ona hemen vakıf gönderdim. Yeni camide, yeni caminin kütüphanesi var bizim yeni caminin kütüphanesinin katılıyor elimizde. Canım. Ya onu bırak. Bu yabancı şey, mı bunu? Yabancı tabi. E, yabancıdan çok bizimkilerse. Kabe'de müneccimbaşı Ahmet de. cenab canullah Allah. Kabe'de el işaret ve tembiyatı kimlerle nasıl okudun onu? Kabe'de Kabe'de. Mekke'de. Allah İşaret ve tembiyat. Şifa. İbn-i Sinan'ın Matematik metinleri. Kabe'den. Ya böyle bir şey yok. Bunda bu Elbette tek o örnekte olacak. Şeyde yok mu? Ee, ötede böyle tek... Sayarsan bu, bu tür şeyleri çıkamazsın ki bundan. Hmm. Yani daha önce söyledim sana. Belli bir dönemde Spinozacı olmak üniversiteden atılma sebebidir. Bu batının gerilemesinin nedeni olarak gösterilmez ki. Spinozacı olmak üniversiteden atılma nedeni. Anlatabiliyor muyum? Ya bu tür tekil örnekler ya da belli bir dönemdeki, belli bir fikriyatın temsiline bakıp e, böyle genel büyük yargılara var ama bir yerde bir şey oluyor da olabilir. Ama bir yerde de bu olacak diye bir kural yok ki. İnsanlığın olduğu yerde olur mu? Işte? Eyvallah ben tabii kendi hikayemiz açısından biraz meseleyi e, ama burada anlaşılması gereken belki şu hocam. Siz bunu arkeolojik bir e, kazıyla mı o zinciri ortaya çıkardınız yoksa görünür bir şey mi bu? Hayır arkeolojik kızım yazma eserler çalışacaksın öyle ezber olur mu? Bazen büyük tabakat kitapları dediğimiz bu alim biyografileri, bilginlerin, matematikçilerin, tabiplerin biyografilerinde bunları bulabilirsin. Orada yazmalardan da bunu çıkartabilirsin. Bu işte ilme ya da bir metne, bu metni takip etmeye verilen önem ve ciddiyeti Bu bazen metin, bazen koyan. konu içinde geçerli ama bu takip ediliyor. Dediğim gibi coğrafyalar çok farklı olabiliyor. Mesela Merde yazılan bir eser. Bakıyorsun Yemen'de. Sadece bunu Müslümanlar da yapmıyor. Burada Hristiyan, Yahudi gruplarda da aynı şeyi görüyorsunuz. Merde yazılan bir Asurmi kitabının Yemen'de İbranici şehrini buluyorsun. Ve onu da anlıyorum Kudüs'te, Kudüs'te Onu da anlıyorum ama demin işaret üzerinden bütün silsileyi saydınız. O çok acayip bir şey. Yani. Varlar çok var böyle ama. Müelliften başlayıp buraya kadar tabii gelen. Tabii mesela Asurmi kitabında da çıkarttım ben bunu. Şeyden başladım. Kadızade'den geriye doğru ve Kadızade'den ileri yolu Kadızade'ye çalışırken. Kim kimden okudu, nasıl okudu, kim kime şunu yaz dedi, bunu yaz dedi, onların hepsinin böyle şey gibi, üzüm salkımı gibi çıkıyor ortaya. Sizin bugün okuttuğunuz bir metin var mı böyle hocam? O evet. zincire ekle. Biz okuttuk bunların hepsini. Kadızade'nin mülakasını da okuttuk. Eşkal testi okuttuk. O büyük zincir, zincir de devam ediyor. Ama biz devam bunu ediyor. klasik kültürü anlamak isteyen, o, o kültür tarihi, bilim tarihi, düşünce tarihi çalışan insanlara... ...arkadaşları, gençler o metinlere nüfuz etme, onların dilini idrak etme tabi okuyor Arkadaşlarla işte e, nedir, e, Fethi'yi de okuduk. El Fethi, Ali Kuşçu'nun hmm. astronom kitabını. Ama bizim işimiz bu tabi yani bu bugün astronomi başka bir şey. Haris bin Cebir 1900. Ben aynı cümle 1900 ama o konuda çalıştığı için tıpkı Kant'ın safa Krit'ini okuman ya da eee okuman gibi ben Newton'un Prinsipası'nı okudum canım ne olacak yani İngilizcesinden. Öyle bir zincirin e, halkası e, olmak. Ha o anlamda Ve diyorsun. O evet şey. evet tabii, tabii. Ama bu bizim mesleğimiz olduğu için tabii. Evet neticede e, bilmek kolay bir iş değil. Yani ciddi alınması bu, gereken. Tabi, bugüne yani. geldiğimiz nokta ...insanlığın geldiği nokta öyle kolay ulaşılmış bir nokta değil yani. O insanlığın ortak hafızasının tecrübesi, Çin'inden Maçin'ine, Kuzey'inden Güney'ine, büyük emeklerin olduğu bir nokta, bir şeydir. E, o açıdan onun geriye doğru iplikleri, yani ortada bir kilim var şu anda ama... ...o kilimin ipliklerini geriye doğru takip ettiğinde, bu tek bir yeregi varmıyor yani. Çok çeşitli havzalara ulaşıyor birini Mısırda buluyorsun, birini Endülüs'te buluyorsun, birini Mezopotamya'da buluyorsun, birini Atina'da buluyorsun, birini İtalya'da buluyorsun, birini Fransa'da buluyorsun. Değilse. ve o kilim bir bütün olarak bugün karşında duruyor. Kimin ileride nasıl bir şeye dönüşecek? Eyvallah, neredeyse insan sayısınca katkı var. Tabi Ona, e, hocam vaktimiz bitmiş, biraz da açtık hatta. Öyle mi? Ee, iyi yarım, akşamlar diliyorum. Efendim. Yarım kalmış bir konu ile önümüzdeki hiçbir hafta konuyu tamamlan, ee, hiçbir konuyu tamamlaymadık. Hiçbir güzellik hülasa edilemez demiş Val Evi. Eyvallah. Evet, onu Eyvallah. bitirelim. Eyvallah. iyi akşamlar.